Merhabalar, hayırlı akşamlar. TV.net'e hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Bugün yine dolu ve hızlı bir programla inşallah karşınızdayız. Soruların peşinde de bu hafta bugün ne yapacağız bu programımızda? Malum olduğu üzere birkaç haftadır Osmanlı Felsefe Bilim Hayatı'nın kuruluş günlerini ve gelişme safhasını konuşmaya çalışıyoruz. O ev safta dolaşıyorduk. Bugün Allah izin verirse önümüzdeki 1,5-2 saat boyunca İhsan Fazloğlu hocamızın deyişiyle Türkistan'dan gelen yeni bir soluk olan Semerkant Matematik ve Astronomi Okulu'nu konuşacağız. Tabi sadece bu okulu değil, bu okulun e, okula mensup isimlerden biri. Ama e, bizim Bursalı, insanlık tarihinin belki de yetiştirdiği en büyük kafalardan ...biri olan Bursalı Kadızade'yi ve öğrencilerini yine aynı şekilde konuşacağız. Zamanının e, Platon'u demişler. Diyorlar o Diyenler var en azından. E, büyük bir ismi e, tabii yine e, maddi ortamı, tarihi ve siyasi bağlamı etrafında. İnşallah bugün. Ama tabii oraya gelmeden önce Kıymetli Hocam e, hoş geldiniz. Akşamlar. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olasın. <gülüyor> <gülüyor> adetimiz olduğu veçiyle yine bir programla sizin takviminiz tabi yoğun ama çarşamba cuma arası Medeniyet Üniversitesi öncülüğünde TÜBİTAK'ın bildiğim kadarıyla desteklediği yediği İSTEV İste var ve Eyüp Belediyesi ile Tuzla evet, paydaşları çok olan katkıları olan. olan ama yüzün üzerinde yerli yabancı akademisyene ev sahipliği yapan Osmanlı literatüründe ben anlatıları evet Adlı bir e, devasa sempozyum evet. var imiş. Ben takip edemedim tabi sonrasında internette gördüm. Siz de bir açılış konuşması <gülüyor> evet. konferansı verdiniz. Hı hı. E, buna dair hocam kısa bir giriş ve nedir? Rinin cevabını sizden hı hı. almak isteriz. Malum bu özellikle 2 dünya savaşından sonra e, nazi kamplarında e, belirli bir e, işkenceye maruz tutulmuş e, insanların aldığı hatıratlardan hareket ederek ee, ...o dönemin tarihine ilişkin bazı metinler üretildi ve bu daha sonra... tarihçilerde bir fikir uyandırdı. Çok kabataslak analiz ediyorum. O da bu tür ben anlatılarının yani kişilerin kendisi hakkında anlattıklarının... E, ...tarihte malzeme olarak kullanılıp kullanılamayacağı, işte buna... ...Self Narrative, kendilik anlatısı ya da Ego Documents, ben... E, ...dokümanları... Bildiğimiz otobiyografi... Evet, otobiyografi tabi. Ama bunun tabi sınırları nedir? Neler bir otobiyografi kabul edilir, neler edilmez? Şeklinde tartışmalar olmakla birlikte... işte Avrupa'daki çeşitli ülkeler, Amerika'da... Bunlar bir... tarih yazıcılığının önemli bir unsur haline geldi. 2020'lerde bu pandemiden hemen önce... İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümünde Profesör... Selim Karahasanoğlu Hoca, onun önderliğinde, onun öğrencileri ve bir ekip bu meseleyi el attılar ve salgından hemen önce bir çalıştay yapıldı. Yine uluslararası katılımlı bir çalıştay. Burada daha çok amaç Osmanlı'daki ben anlatılarını nasıl tanımlayacağız? Farklı ülkelerdeki tecrübeler nelerdir? İspanyol'da nasıl bir tecrübe var? Hollanda'da nasıl bir tecrübe var? Fransa'da nasıl bir tecrübe var? Bunları öğrendik. <gülüyor> e, o zamandan bugüne e, genç arkadaşlar bu konular üzerine araştırma yaptılar, çalışmalar yaptılar, yeni eserler buldular. Çünkü şöyle bir kabul var, Tabii bunlar çok e, üzerinde durulacak şeyler değil ama işte ben kavramı yok. İşte kişinin kendisini merkeze alıp kendisi hakkında konuşması işte kültürel nedenlerle e, çok az gibi. Osmanlı ve İslam kültürü. Osmanlı, İslam kültürü. Bunların tabii el er tutar tarafı yok ama e, bu son araştırmalar gösterdi ki e, inanılmaz ben anlatıları var. Yani hmm. vatandaştan tut alimine kadar, şeyhinden tut dervişine kadar pek çok e, yazma bulundu bu konuyla alakalı. Bu kanaat o halde çalışılmadığı için yerleşmiş. Ya, çalışılmadı. Bu. ideolojik, işte kendini merak etmeme. E, işte derim ki Avrupa'daki tarih yazıcılığının hükümlerini burada aksiyom gibi kullanıp hmm. <gülüyor> ...bunları takip etme gibi pek çok neden var. Şu anda bir TÜBİTAK projesi olarak... E, ...Osmanlılardaki ben anlatılan envanter çalışması yapılacak. <gülüyor> i̇şte bu, tüm bunları birleştirip... E, ...çarşambadan cumaya üç gün boyunca... E, ...genç araştırmacılar, konunun uzmanları... E, ...çeşitli alanlarda işte manzum ben anlatıları... ...tasufi ben anlatıları, siyasi ben anlatıları... ...ulemanın ben anlatısı gibi başlıklarda... E, uluslararası bir sempozyum yapıldı. E, burada... <gülüyor> e, Selim Karahasanoğlu Hoca... E, meselenin... boyutları hakkında, içeri hakkında güzel bir giriş konuşması yaptı. Akabette ben bir açılış konuşmasında bulundum. Orada da... E, bu ben anlatıları kavramının mistahı ne olabilir? Hangi metinler, hangi eserler bunun altına düşer? Bunun felsefi zemini nedir? Hmm. E, şeklinde bir konuşma yaptım. Daha sonra çeşitli ülkelerden, kimisi çevirmişçi, kimisi yüz yüze, üç gün boyunca e, etraflıca sunumda bulundular. Bunlar ileride belirli seçkiler halinde yayınlanacak. Aslında Osmanlı tarih çalışmalarında yeni bir alan açılmış oldu böylece. Hmm. Yüksek lisans doktora yapmak isteyen genç e, akademisyen arkadaşlar konuya ilgi duyanlar için. Böylece çalışılacak bir sürü bir sürü şey çıktı ortaya yeni metin ortaya çıktı Hatta bugüne kadar çalışılmış olanları da o gözde yeniden inceleme ihtiyacı hasıl oldu Çünkü sizde kavram olmayan şey göremiyorsunuz hmm. <gülüyor> Bu bir kavram sallaştırma ortaya çıktıktan sonra eskiden kullandığınız malzemeleri de yeniden yeniden gözden var. geçirmeniz lazım acaba bu açıdan bu kavram şey yapılabilir mi? Şu şey e, en bir başlık gibi geldi hocam bana. Kadın ben anlatıları. Tabii kadın ben anlatıları da var. Çıkmamış. Rüyalardan hareket ederek yapılacak ben anlatıları var. <gülüyor> Pek çok şey bunun içine giriyor. Seyahat nameler giriyor. Merakıp nameler giriyor. <gülüyor> Ondan sonra hatta... Orada... E, Ali Ak Yıldız Hoca... E, bizim tabakat kitabı bildiğimizde... Telercim Ahval diye bildiğimiz kitapların bile... Bir otobiyografi olabileceğini Çünkü bunu yazan hmm. yazarların... Ee, orada bulunan yani hayat hikayeleri yazılan alimlerden bizzat kendileri bunu talep ettiğin. Dolayısıyla oradaki pek çok alim aslında kendi hayat hikayesini yazıyor. Çok bu doğru. Var. Çünkü bu klasik İslam geleneğinde de var. Yani siz <gülüyor> dedim ki bir kitap yazıyorsunuz. Tamam kendi çağınızdan öncekileri anlıyorum. Onları tarih kitaplarından ya da yazılı belgelerden hareketle yazıyorsunuz da kendi çağdaşlarınızın işi 500 600 700 tane alimin, şairin ne bileyim ben, dervişin, Arif'in... Hayat hikayesini yazacaksınız. Bunları tek başınıza malzemesi nasıl toplayacaksınız? Bu bir formu var. Bu formu... oluşturuyorsunuz, gönderiyorsunuz onlara, dolduruyorlar, götür, gönderiyorlar sana. Ya olduğu gibi ya da sen kendi üslubunu yeniden gözden geçirerek yazabiliyorsun. Hmm. Hatta bunun böyle komik hikayeleri de var. Şimdi tam zihninde net değil ama Endülüs'te... böyle ileri gelmiş bir e, bilim adamını düşünür, alimin hayat hikayesini yazıyor... E, o tabakat yazarı. Fakat çok olumsuz yazıyor. O da bunu haber gönderiyor. Ya ben sana ne yaptım? Niye olumsuz yazdın? Benim sana gönderdiğim belgeleri doldurup geri vermedin. Ben de kızdım sana kafama göre salladım diyor. Sonra o doldurup getirince o yeni bir versiyon hazırlanıyor filan. Dolayısıyla bu tür tartışmalar biz aynı zamanda üzerinde konuştuğumuz gerçeklik alanının yeniden ele alınmasını, derinleşmesini de sağlıyor. Hakikaten Başta Selim Karahasanoğlu olucu olmak üzere tüm paydaşları, tüm katılımcıları tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel, verimli, doyurucu, yer yer sınırları zorlayan, bize yeni ufuklar açan bildiriler dinledik. Bu açıdan çok verimli ve başarılıydı. Tam hakiki anlamıyla bir uluslararası konferans oldu. Sempozum evet. oldu yani. Metinlerde inşallah yayınlanır evet. hocam. Bizde bakma imkanına kavuşuruz. Evet. Buradan haber vermiş olalım. Şimdi hocam konumuz uzun. E geldik. Hiçbir konu kısa değildir. Hiçbir konu kısa değildir. Evet. E, burada müstakil olarak konuşulması gereken e, yani e, Kadızade-i dedik. Müstakil bir programla konuşulabilir. Molla Camii müstakil bir öğrencileri hepsi, itibariyle söylüyorum. Hepsi konuşulabilir. Hepsi, Konuşmak istediğin zaman. Dolayısıyla böyle hızlı girersek bir mesafe Yani şey bile yapılabilir ederiz. böyle. Sıf alimler üzerinden bir program bile yapılabilir. Başlarız Harizmi'den. Ha. Tabii yani sadece ilim adamları, filozoflar, matematikçiler, mantıkçılar konuşulabilir tabii niye konuşulmasın? Yeter ki talip olsun buna insanlar. Biz konuşuyoruz sıkıntılıydı o. Eyvallah. Zaten şey hocam izleyen dostlarımızı bırakırsak kanaatleri her akşam bu program olsun yönünde bir şey var. Yok onu var. yapamayız tabii canım. Bunun mümkün olmayacağını evet. söylemiş olalım. E, hocam şimdi e, tabi Bursa'da kurulan ilk medrese e, Molla, Molla Fenari. İznik'te. İznik'te. Molla Fenari'nin örgütlediği yapıdan doğan bir isim etrafında. Ama biraz daha e, geriye gidip Timur İmparatorluğu e, siyasi tarihler itibariyle o devreyi konuşacağız değil mi bugün? Evet. evet. 1370 ile 1500 e, Evet 1370 ile 1500 ama... Ee, ...çok parçalı bir yapısı var. Esas itibariyle Timur Devleti dediğimiz 1370 ile 1449... E, e, ...Ulgu Bey'i öldürdükten sonra parçalanıyor yavaş yavaş. E, evet, Ebu Bahadır geliyor, Ebu Bahadır Said Han zannediyorum geliyor ama... ...onu e, Akkoyunlu hükümdarı öldürüyor. Savaşta ölüyor daha doğrusu. Yani aslında Timur Devleti... E, ...bizim için yine bir laboratuvar. E, çok parlak gibi gözüküyor bize ama yaklaşık yani 100 yıla yakın en fazla evet 150 belki uzantılarıyla yani uzantılarıyla birlikte <gülüyor> etkisi biraz da bir fazla oluyor Babür devletine gidebilirsiniz Aşağı doğru evet ama örgütlenme kurumsallaşmanın anlamı nedir devlette <gülüyor> şimdi burası çok önemli bir şey çünkü genelde Türkiye'de Timur'la Osmanlı devletini Timur devleti Osmanlı devletini mukayese edip buradan büyük ahkam çıkartan arkadaşlar var ama öbür taraftan bu arkadaşlar İbn Haldun İbn Haldun deyip de duruyorlar. Halbuki İbn Haldun'un kanaatini bu konuda okumuyorlar. İbn Haldun bu konuda çok inanılmaz orijinal bir kanaati vardır. Geliyor hocam. Ee, Mısır'dayken Timur'dan Timur'un Mısır'ı fethedeceği korkusu yayılıyor. Çünkü malum halife'ye kadar geliyor. Evet aşağıdan. İbn Haldun mi? görüşüyor onunla biliyorsun. Anlattık sana. Anlattık evet. burada. Evet. İbn Haldun gidip görüşüyor. Şimdi i̇bn soruyorlar. <gülüyor> ne diyorsun bu konuda? Ankara Savaşı olmuş ha. Yani şey Osmanlı paramparça. Diyor ki İbn-i Timur bir rüzgardır. Gelip geçer. Onun için ondan korkmayın. Siz Osmanlı oğullarından korkun diyor. Sebep? Çünkü kurumsal devletle kurumsal olmayan devleti çok iyi analiz ediyor i̇bn Ve dediği de çıkıyor. Bir yüz sonra Osmanlı Mısır'ı ele geçiriyor. Tamam. Hatırlı Burada mı? bir virgül hocam. Mesela kurumsallığı nerede görüyor? Şimdi medrese, eğitim, e, sanat, ilim adamına yatırım, hürmet gibi başlıklar da aranacaksa etimurda da var. Şimdi bak... E, ve çok parlak hatta. Ve İstanbul'un fethi de henüz daha yapılmamış. Onu da söyleyeyim. 1406'da öldü değil mi? i̇bn Haldun? E, İstanbul'un fethi falan da yok yani. Ha, büyük öngörü. Ha, büyük öngörü. Ha Bunu kim yazıyor? Onu da o öğrencisi i̇bn Hacer Hacer'e rastgeleğine yazıyor. Yani bizzat o konuşmalara şahit olmuş biri yazıyor bunu. Ee, bunun öngörüsünü verileri elimizde yok tabii. Yani İbn-i Haldun bu çıkarımı nasıl yaptı? Ee, nasıl böyle bir çıkarımda bulundu onu bilmiyorum. Ama öngörü müthiş. Dolayısıyla <gülüyor> bu mukayeselere çok dikkat etmek lazım. Timur dediğimiz devlet, Timuriler dediğimiz devlet. E, Timur, oğlu Şahruh. Ee, Şahru öldükten sonra <gülüyor> Bey 1449'da ölü tarafından, oğlu tarafından öldürülüyor. Ebu Said Bahadır Han derken böyle ortadan <gülüyor> kalkıyorlar, parçalanıyorlar yani. Etkileri bir süre devam ediyor. Hüseyin Baykara Kara Devleti var, sonra Hı. Babürler var. Ee, şimdi Timur'un ortaya çıktığı dönem de var. E, ilginç. Biliyorsunuz 1337'de İlhanlılar tarih sahnesinden kalkıyorlar, ortada bir boşluk oluşuyor. Özellikle Türkistan'ı İran coğrafyasında. Bunu karakoyunlar önce doldurmaya çalışıyorlar. Akabinde Timurlar geliyor. Timur'un yaptığı önemli şey aslında Orta Asya'da Türkistan ve İran coğrafyasında e, henüz daha taze olan o Cengiz'i mirası derleyip toparlaması aslında. Yani 1337 ilanlar yıkıldı ama e, o psikoloji, o miras devam ediyor. Bunu topluyor ve <gülüyor> tabii çok güçlü, büyük bir komutan, iyi bir savaşçı biraz da güçle bunu yapıyor. Ve <gülüyor> çok kısa sürede olsa hem bizim tarihimizde hem de genel olarak insanlık çok etkili bir dönem. Timur dönemi. Siyasi açıdan baktığımız zaman. Ama ondan sonra Orta Asya nasıl? Ona da çok dikkat etmek lazım. Bu iyi bir soru. parça Bir daha mesela büyük bir Birleşik Devlet kurulamıyor. Daha çok böyle küçük hanlıklara... Kalıyor. Tabi bu da Timur'un mirası. Buraya kimse bakmıyor ama. Hmm. Yani Safeviler kuruluyor. Ama belli bir coğrafyada... E, Celayirler var. E, Şeybaniler var. Özbek hanlıkları var. Aşağıda Babürler var. E, büyük ölçekli bir devlet daha kurulamıyor Orta hmm. Bu da e, uzun vadede... E, mesela Ruslar güçlendikten sonra... O coğrafyada e, daha hızlı... ...yayınmalarına neden oluyoruz? Daha geç dönemde tabi bahsediyorum. Rus belasının hani böyle ifade edersek, şey, önünü tabii, açan ta tabii ya da. şeyi da... E, nedir? Altın Orda Devleti'nin yıkımına neden olan... Rusları baskılıyordu, Timur tabii yani. e, Altın Orda orada. Tabii, Türklerin, Türklere verdiği zararı kimse vermemiştir. <gülüyor> Bu, elbette o dönemin şartlarıyla alakalı ama... E, Şiğin altın orda devletinin zayıflaması birliğini kaybetmesinin büyük nedenlerinden biri de Timur'un <gülüyor> tazikleri. Burada bir ara soru hocam şu. Şimdi harita siz söylerken harita canlanıyor gözümde ee, yukarı gidiyor işte Gürcistan üzerinden oradan altın ordaya vuruyor aşağıda işte Karakoyun Celayir onlara vuruyor sağ Hı. herkese vuruyor o hatta Trabzon Rum İmparatorluğu vardı. Evet. Sırf tarihi bir soru olarak sormuyorum bunu ama ona ilişmiyor. Mesela orada parlak bir şey mi yok? Bir tehdit mi görmüyor acaba? Kanaatiniz nedir? Bilmiyorum. Yani onu. Oradaki tarihine bakmak lazım. Siyasi tarihine ama onun bir sebebini bilmiyorum. Niye yapmıyor? Fakat bu tür savaşlar zannedildiği gibi böyle kör bir şekilde yapılmıyor. Nedenleri var. Ticari nedenleri var. Politik nedenleri var ne sınır güvenliği açısından bir problem doğuruyor mu Trabzon İmparatorluğu? Onlar da Trabzon İmparatorluğu değil, Trabzon İmparatorluğu. Öyle mi? Tabii. Öyle bir şey yok orada. tek ol. Yok, karma karışık canım olur mu? Sadece e, yönetici elit hmm. Orada 11-12'ye yakın farklı millet. Millet. Var. Var. Yakın zamana kadar da onlar devam ediyor. O açıdan FET'in ya da herhangi bir coğrafyayı ele geçirmenin çok çeşitli nedenleri var. tek bir nedeni yoksa. Belki tehdit olmadığı için. Olmadığı için olabilir. Bakmak lazım. Bilmiyorum. Politik tarihi. Şimdi bu, bu siyasi arenada, tarih aralığında hocam Timurların enteresan bir tarafı da şu. Girmeden önce de söylemiştim size. Timur'un kendisi de kayıtlar doğruysa eğer ilk gençliğinde bir medrese tahsili vesaire bir ilimle teması oluyor. Ne düzeyde bilmiyorum ama. Oğulları, torunları böyle bir şey burada konuşmuştuk ya ilim hanedanları vardır dediniz. Evet. Sanki siyasi bir hanedan değil de burası bunlar <gülüyor> ilim hanedanı gibi. Evet, torunları özellikle. Torunları özellikle. Tabi. Hem Ulu Beyle Bayçunçur. Evet. Biri ilim, özellikle matematik bilimlerde, öbürü de sanat, sanat. edebiyatta. Bugünü bile belirleyen tarihsel tabii. olan iki... Osmanlı'da da daha sonraki döneminde belirleyen bir okul. Şimdi bu tabi coğrafya İslam coğrafyası. 800 yıllık bir İslam coğrafyası o coğrafya. E zaten her taraf kaynıyor. E, eğer gittiği zaman Öz Özbekistan'la o taraflara... ...gürüyorsunuz zaten Semerkant'a gittin mi bilmiyorum. Hmm, yok, gittim yani, Henüz Semerkant, Hive, Buhara... Oralara gittiği zaman hala zaten o eserler büyük oranda ortada. Orası bir İslam... E, ...kültür havzası. Şimdi orada yetişiyorlar, yetiştikleri için... ...gayet e, doğal bir de maddi güç... Politik güç birleşince, düşün Herat medresesinde altı bin, yedi bin fakih var. Herat'taki medreselerde. Bu çok büyük bir rakam o dönemin tarihinde. Evet. tarihinde. Maddi güçte olunca, ilimle de uğraşma belli bir dini değer olduğu için... ...insanlar buraya yöneliyorlar. Burada iki kişi öne çıkıyor işte. Şahru'nun oğulları Ulum Bey ile Timur şey Bay Sungur. Evet bu Herat da e, çok enteresan hocam. Ben tabii e, bugünkü siyasal bağlama zihnim çektiği için e, şimdi siz söylediğiniz 700-800 yıl önce 6 bin e, müderris talebe, talebe olağanüstü bir ilim yeri rakam büyük da, bir rakam gerçekten. E, işte Afganistan sınırlarında bugün e, işte Ruslar ve Amerikalılar orayı yıktı sonrasında. Tarih boyunca yıkıldı tabi de defalarca. Ee, Merak etme, biz yani Timur'un yıktıklarını bir saysak, <gülüyor> oraya girme istersen Baş. Yani, yani biz kendi hep, başkadan, hep biz. başkalarının yıktığından bahsediyorsun da, mesela Bağdat'a yaptığı Timur'un e, Hulagu'dan aşağı kalır değil yani. Burada şeye, süt, ak kaşık, kara kaşık kavgasına girmemek lazım bence. Hmm. Dönemin bağlamında yapılanlara iyi bakmak ve oradan ibret çıkartmak lazım. Kimse kimseden daha şey değil bu konuda. Derece farkı var sadece. Ee, yoksa mahiyet farkı yok. Dönemin politik, ekonomik, ondan sonra askeri anlayışı e, bunu gerektiriyor. Bunu yapıyorlar yani. Eyvallah. Şimdi hocam bu şeyi de biraz gö görelim istiyorum isimlere geçmeden önce. Semerkant matematik astronomi okudu. Biz Meragayı burada detaylıca konuştuk. Ee... Merala ile beraber iki büyük matematik astronomi okulundan biridir, değil mi? Tebriz'de var. Tebriz'de var, üç evet. büyük. Evet. Burada Ulu Bey gençliğinde, Ulu Bey Timur'un torunu. Şahruh'un oğlu. Şahruh'un oğlu, Timur'un torunu. Bir filozof sultan. Ben öyle bakmıyorum ya, yani. filozof sultan değil. Felsefe, felsefe, o dönemin sihir felsefesiyle pek ilgili değil onlar. Matematikçi. Matematikçi anlamda filozof diyebilirsin. Matematik Hı. bilimlere düşkün. Bunların hepsini birbirini ayırmak lazım o dönem için söylüyorum. Eyvallah. Bildiğimiz anlamda e, Aslında iyi hatırlattın, iyi bir, iyi bir yerden yakaladın. Bu da şu. Şimdi hiçbir kurum spor olsun diye kurulmaz. Yani bu insanlar çok zengin de bir semerkan medresesi kuralım, oralarda medreseler açalım, havamız olsun diye kurmuyorlar bunu. E, o binaların e, kendinden önce daha önemlisi o binaların kurulmasına neden fikirlerdir. Burada bir arayış var. Ee, İslam medeniyetindeki e, o döneme kadar olan gelişmelerle alakalı bu. Ee, mesela Semerkant medresesinin önemli özelliği, meşyai anlamda felsefeye pek yer vermemesidir. Daha çok kelami bir şeyden gidiyor. Bak, Meraga i̇bn Sinacı bir çizgide gitti. Tebriz daha çok işrakiydi. Semerkantisi daha çok kelamidir. Hmm. Bunları görmek lazım. Ne açıdan? Ee, bilimsel bugün o günkü anlamda bilimsel araştırmaya zemin teşkil eden ilkeler bakımından. Bu o kadar önemli ki. E, bunun üzerine belki hani teknik gelebilir ama durmak gerekecek. Ee, <gülüyor> İslam dünyasındaki o meşşai felsefenin, e, ekberi geleneğin geldiği nokta. Onların tıkandığı yerler ve bu çerçevedeki arayışlarla alakalı semerkant. Semerkant boşluğa kurulmuyor yani. Yani örnek orada gördük bizde bir tane. kuralım değil meselesi değil. E, matematik karakterli olması, matematik ağırlıklı olması. Bu da yine daha önce söylediğimiz gibi hem ilmi, hem siyasi, hem toplumsal bağlamın getirip dayattığı son yer, mecburen bir Tabii çözüm. Tabii onun o var. Bir de onu. Oradaki entelektüellerin hem Merak'a'dan hem de Tebriz'den elde edilen sonuçlar üzerinden hareket ederek vardıkları bir sonuç var. Doğanın bilgisini nasıl elde edeceğiz biz? Burada doğayı bugünkü anlamıyla kullanmıyorum. Yani içine yaşadığımız mahsus evren, fiziksel gerçekliğin bilgisini nasıl elde edeceğiz? Semerkant'taki <gülüyor> soru mu bu? Soru bu. Şimdi Bu soruyu <gülüyor> ne soruyorlar hocam? Ne oldu da çok kısa anlatılabilir mi bilmiyorum. Şun, şundan oldu genel nokta itibariyle biz şu, şimdi şunu biraz şöyle teknik de olsa açıklamaya çalışayım. Şimdi bak e, şu bardağı alalım yine ne yapalım en, elimizde en yakını var. Şu bardak bana kendini konu ediniyor mu? Ediniyor değil mi? Ediniyor. Işte. bakıyorum buna e, bu bardağın işte hacmini görüyorum, büyüklüğünü görüyorum, rengini görüyorum filan falan. İşlevini Ama bundan yetinmiyorum. Bardağın içine giriyorum. Bu bardağı bu bardak haline getiren özellikler neler? İşte bugün bunu nasıl yapıyoruz? E, atomlara gidiyoruz. değil mi? Fermiyonlara gidiyoruz. İşte e, bo bozonlar, mozonlar diyoruz. Yani bu bardağın bu halde olmasının alt birimlerine gidiyoruz. Anlaşıldı mı? Şimdi e, klasik, klasik gelenekle yani o <gülüyor> Mısır'dan, Mezopotamya'dan, Yunan'dan, Henistik dönemden gelen bir gelenek var. Şuna sen, mahsus diyelim bak mahsus yani duyularımızla algıladığımız insensible bir şey bu. Şimdi ben bunu ilk duyularıma konu olduğunun dışında diyorum ki bunun içinde benim görmediğim ama bunun kuruluşunda etkin olan güçler olmalı. Nedenini anlamak için bu soruyu soruyorsunuz. Hayır, hayır, hayır. Şimdi nasıl ki biz bugün bunun atomlardan ve daha alt yapılardan kuruldu olduğunu düşünüyorsunuz. O dönemde de aynı mantık var. Bu bardağın bana görün bu bardağın görüntüsü diyelim. Şu temsili aslında içine girdiğimiz zaman daha farklı unsurlardan oluşuyor. Şimdi soru şu. Bu unsurlar biz bilebilir miyiz, bilemez miyiz? Ya bunlar fiziksel midir, değiller midir? Şimdi klasik gelenekte denilen şu. Her nesne, evrendeki her nesne bilinebilir olanla bilinemezin sentezidir, terkibidir. Hı. Hmm. Yani şu bardakta bilinebilir, sensible, mahsus yapılar kadar, fiziksel yapılar kadar, yapılar kadar bilinemez. bilinemez, fiziksel olmayan yapılar da var. Anlatabiliyor muyum? Bu bizim bilemeyecek <gülüyor> olmamızla ilgili değil, doğaüstü. Yani ontolojik bu. Tamam. Bunda var yani. Şimdi bu büyük sıkıntı yaratıyor. Soru şu, biz bu bilinebilir olanları tamam çözdük de bilinemez olanları bilebilir miyiz? Ne kadar bilebiliriz? Onların bilinebilir olup olmadığını <gülüyor> nasıl bilebiliriz? i̇bn Sina bunu yapıyor. Bir süre, bir süre sonra ne çıkıyor ortaya? Herhangi bir nesneyi... Herhangi bir nesneyi... Ne kadar zorlarsak zorlayalım... Hep bir bilinmez tarafı var. Ve bu da okült tarafıdır. Gizli tarafı. Okült, science dediğimiz... Gizli bilimler buradan çıkıyor. Buraya kadar çok basit tamam, anlattım. Gayet güzel gidiyor hocam. Şimdi kelamcılar diyor ki... Kardeşim... Zaman mekanda temsil edilen... Her nesne bilinebilir bir nesnedir. Bilinemez bir tarafı yoktur. Sert bu. Tabii çok sert. Hı hı. Yani İs İslam'ın kelamımızdan esas teklif ettiği bu. Evrendeki herhangi bir nesne sadece bilinebilir unsurlardan oluşur. bilinemezliği epistemolojiktir. Yani insanın idrakiyle alakalıdır. Alet edevatımızı geliştikçe bileceğiz bunu. Yaratılmış olması dolayısıyla. Zaman mekanda temsil edilen ne olursa olsun bir şekilde bilinir. Bugün bilinir. Yani ontolojik olarak varlıkça orada sırlı gizli bir şey yok. Tamam. Burada okült bir şey yok. Tamam. Bu çok sert bir radikal bir cümle. Tabii. E, çünkü niye biz bu nesnelerin içerisine spütel, mistik efendim unsurlar düşünmüyoruz? Zaman mekanına kayıtlı olmayan hiçbir varlık burada yok. Zaman mekanda temsil edilen her nesne bilinir derken kastettikleri bu. Çünkü cismanidir, cisimseldir neticede en itibarı. Bir şekilde cisimseldir o. i̇bn Sina bile bunu çok güzel yakalayıp... <gülüyor> ...fizik dünyada kendini bize sunan her cismin... ...şu anda bilemezsek bile fiziksel bir e, bilinebilirlik taşıdığını söylüyor. Ama tabi böyle anlaşılmıyor i̇bn Sina. E, <gülüyor> bu batı modern bilime geldiğimiz zaman bunun üzerine konuşacağız. Modern bilimin çıkış noktası da bu. Descartes'ler, Locke'lar diyecekler ki, ya kardeşim, burada bilinebilir olmayan yapılar olsa bile, bunda niye vakit kaybediyoruz ki? Biz bilinebilir olan tarafına yoğunlaşalım, ona vakit kaybetmeyelim. ona kim ne, Teoloji mi uğraşacak onunla? Metafizik mi? Ne uğraşırsa uğraşsın. Kant'ın herhangi bir nesnede kendi kendinde şey vardır ama bize kapalıdır derken kastettiği de, o oraya bir duvar örüyor. Ya varsa da bırak onu yani. Uğraşmak. Şimdi kelamcılar ta baştan beri, ...zaman mekandan temsil edilen her nesnenin bir insan tarafından bilinebileceğini... ...bugün bilinemiyorsa yarın bilebileceğimizi... vazettiler, ettiler. olarak koydular. Şimdi... ...ama tabii... ...müsaade et ki... ...10 bin yıllık bir gelenekle muhatapsınız siz Akdeniz dünyasında. Mezopotamya var, Babil'ler var, Keldaniler var... ...ondan sonra Mısır var... Ee, ...Yunan var, Henestik dönem var. Buradan gelen ana teori ise... Ee, Burada bilinemez unsurların olduğunu ve hiçbir şekilde de bilinemeyeceğini söylüyorlar. Var mı? Şimdi bu bir süre sonra bir çıkmasa neden oluyor? Kutbuddin Şirazi Sivas'ta yazdığı Nihat dîndeki girişinde diyor ki: "Bunun kavgasını yaparak vakit kaybettiniz. Bırakın bunu sırf neslinin matematiksel yakalamasıyla uğraşalım. Biz bunu matematikle ne kadar yakalayabiliyorsak onunla yetinelim." Kant'ın söylediğiyle Yok yok alakası yok. Kant'ın mantığı matematik bir kere farklı. <gülüyor> yani benzeşen tarafları var ya. Yani biz fiziksel gerçekliğe yöneldiğimizde o fiziksel gerçeklikte bulunan tekil nesneleri Matematikle ne kadar yakalıyorsak onla yetinelim. Çünkü sizin metafizik dediğiniz şey kavga gürültü, fizik doğa felsefesi dediğiniz şey de e, belli açılardan sıkıntılı. Ya şimdi bizim şeyde de bu konuşma efendim Gazali eleştirdi fizikçileri. Ya Kutbutin Şirazi'yi kadar eleştirmez Gazali Kutbutin Şirazi diyor ki, gevezelikten başka bir şey yapmıyorsunuz tarih boyunca. Hmm. Bak, es kaynak verim Nihat Ödülak'ın girişini okusunlar. Ben çevirdim bunu. Yayınlandı Türkçe'de bu. Hmm. Gazali bunu söylemiyor Bu kadar ağır gitmiyor yani. Gazdali, e, metafizik ya da teolojik açıdan olaya bakıyor. Şeyin Şirazi dediği Çok radikal bir şey. Bak diyor, tarih metafizikçilerin yaptıkları tartışmalara diyor. Konuşuyorlar. Bak diyor fizikçilerin tartışmalarına konuşuyorlar. Halbuki matematik bize fiziksel gerçeklik hakkında bilgi veriyor. <gülüyor> ha şu andaki matematik bunu ne kadar veriyor ayrı bir konu ama bu epistemolojik bir şey. Ben herhangi bir nesneye yöneldiğimde bu nesnenin insan tarafından bilinebilir olmayan taraf olduğunu reddediyorum. Ben bu nesneyi bir şekilde bileceğim ama 300 yıl sonra bileceğim fark etmez. <gülüyor> Varlıkça ontolojik olarak bunun bana kapalı bir tarafı yok diyor. E, Kutbettin Şirazi'ne de benzer bir şey söylüyor. Şimdi e, Semerkant tam burada devreye giriyor. Eğer biz Kutbettin Şirazi'nin dediği gibi fiziksel gerçekliği matematikle yakaladığımız kadarıyla bilebiliriz ya da bundan yetinelim iddiasının anlamlı olabilmesi için elimizdeki matematiğin güçlendirilmesi lazım. Hmm. Matematiğin geliştirmesi lazım. Tamam. İhtiyaç burada ortada. Tabii matematik, Semerkant okulun en önemli arayışı matematiksel dakiklik ve kesinliktir. Çünkü elimizdeki matematik belirli oranlarda gelişmiş olmakla birlikte, ister aritmetikte olsun, ister cebirde olsun, ister geometride olsun, bunu bizim daha da geliştirmemiz, matematiksel dakikliği artırmamız lazım ki, fiziksel gerçekliğe yöneldiğimizde o fiziksel gerçeklikteki nesneleri, ya da nasıl bileceksek, bileceksek o ayrı bir konu, bunu yakalayabilirim. Hmm. Yani öyle dediğim gibi, arkadaşlar paramız bol, İm şey imparatorluk kurduk, gelirimizde iyi bir rasatane kuralım, bir medrese kuralım, Kadızade'yi çağıralım, Geyaset Cemşehirke'yi çağıralım, onun onça, onça, onça, öyle bir şey değil bu. Semerkant matematik astrolum okulun önemli özelliklerinden bir tanesi, matematikçi bir karakterde olması, ben attı ona matematiğin mabedi demiştim. Evet. <gülüyor> Tabii orada bir yorumum var. Onu vazgeçtim o yorumdan. E onu Platoncu matematikle evet. ilişkilendirmiştim. <gülüyor> Platoncu matematikten çıkmaz onlar. Çünkü o konudaki matematik anlayışım hmm. değişti biraz. Çünkü Platoncu matematikte, Pythagorasçı matematikte bize ilişkilerin matematiğini vermez. Form matematiğidir o. E, Aristotelesçi Ozzy anlayışının yani şu bardağın özü arayışının matematiksel ifadesi form arayışıdır. İster aritmetiksel ister geometrik olsun. Halbuki burada öze forma ya da e, şeye değil mahiyete değil doğrudan fi, e, fiziksel zaman mekanda temsili olan nesneler arasındaki ilişkilerin matematikleştirmesidir esas olan. Evet. Temel kant Matematik varlık okulunun teşvik buydu. şey varlık gerekçesi bu buydu. Tabii bak, başardılar ee, kısmen Tabii kısmen. Bak şimdi Ali Kuşçu'nun e, Şerut Tecid'de söylediği yeni o, yeni bir epistemoloji teklifi bununla alakalı. E, meşayilerin ve onun onlara benzer olan insanların metafizik ve fizik ilkelerini biz e, bilme yöntemimizden çıkartacağız diyor. Bu çok radikal bir teklif. Yani bunu şey e, Avrupa'da Galile'ler, Bacon'lar söylediğinde büyük cümle de... Bunu Ali Kuşçu söylüyor. E 1460'larda, 70'lerde yazdığı kitapta bunu açıkça söylüyor. Eğer diyor... Fiziksel gerçekliğin tam bir tasvirini elde etmek istiyorsak... Yapmamız gereken ilk şey... Filozofların fasit ilkesi Filozof derken meşrailleri kastediyor ve ona hmm. benzer. Fasit... en usulü'l faside... E, yani fasit yanlış ilkelerini ve yöntemlerini... Hem metafizik açıdan hem fizik açıdan terk etmemiz lazım. Evet. Peki niye, nereye koyacağız? Matematik. Bu burada bu netleşmiş oldu hocam. bunun üzerine biraz daha konuşabiliriz. Dönüşte yapalım e, kısa bir i̇şte, değil mi? A, kısa bir aramız var kısa var bir aradan değil, sonra evet. belki bu yeni epistemoloji tercihi meselesine de evet, evet. E, gireriz evet. aradan sonra buradayız. Yeni merhabalar. Soruların peşinde devam ediyor. Senerkat matematik ve astronomi okulunu konuşuyor idik ilk bölümde. Ee, okulun neden ortaya çıktığını, gerekçelerini, e, hatta o e, felsefi Ayşe. E, tartışmanın tam içinde çok somut örneklerle İsan hocam e, izah etti, çok anlaşılır bir şekilde arayışını. E, orada bir, bir soru kalmıştı araya gitmeden önce hocam. Şu, e, o arayış doğası gereği kendisi için olamaz diye düşünüyorum. E, hı hı. Bir şey içindir. Evet. O bir şey nedir? Hani bu, bunları çözerse tabii, ne tabii. elde edecek etmek tabii, istiyordu? Buna, <gülüyor> e, o, okul mensubu olan Gıyasi Cimşel Kâşi, Fetullah Şirvani, Ali Kuşçu, Kadızade, e, geç dönem mensuplarını mesela e, Abdali Bircendi falan gibi e, alimlerin eserlerine baktınız zaman bunu söylüyorlar. E, ee, sun onun yani sanat istediği olan evrenin nizamını düzenini anlamak niyayi. Tabii canım niyayi amaş bu. Bak, pratik amaçlar var tabii ki aynı ama bunun en üst çiği bu. Ee, Ali Kuşcu bunu şerıtciğin girişinde niçin bilgiyle? Yani aslında tüm bilimleri bir tür tefsir olarak görüyorlar. Neyin tefsiri? Yaratılmış kitabın tefsiri. Şey, bir iki kitap var biliyorsun bizde tenzili ve tekvini. Tenzili kitap Kur'an-ı Kerim. tenzil Tenzili kitabı siz belli bir yöntem dairesinde tevil ve tefsir edersiniz. Değil mi? Bir sürü tefsir kitabımız var. Tevilatul Kur'an var. Şu var bu var. Peki tekvini niye neyle ne, ne, ne tefsir edeceksin? Neyle tevil edeceksin? İşte o da bilimlerle oluyor. Hmm. Bu zihniyet bugün yok yani bunu bu ikinci bölümü yok ama sanki gene var hocam. Hani yaklaştığımız zaman bir kainatın işleyişi nasıl onu anlamak istiyor. İki, işte bardak örneği olursa bu bardağı nasıl <gülüyor> sağlamlaştırırım Atomik yapısını tamamdır, çözersen falan. Bilimleri biz e, biz şu anda bilim yapmıyoruz ki bilimleri yapanlar yapıyor biz onlardan ha, yapanlar, alıyoruz tabii yani. Biz belgesel de izliyoruz. Yani onun gibi biz kendimiz bunları üretmek. Bunu bu, bu şeyi kalp bu hassasiyetin e, ortaya çıkması lazım. Yani matematik yapmak, fizik yapmak, kimya yapmak. Bunlar Tekvin kitabın tefsirleridir. Hmm. Dolayısıyla aslında ibadet aşkıyla tırnak içerisinde e, ya zaten yapılan bir işte. müslümanın her eylemi. Her eylemi ibadettir ya. Bunu artık bizim anlamamız lazım. Yani her çünkü ibadet bir varlığın, bir varlığın, bir var olanın varlık sahnesinde ne üzere yaratılmışsa o şeyi yapmasıdır. Güneş de ibadet eder, atom da ibadet eder. Çünkü o ne üzere yaratılmışsa onu yapıyor. o, o itaat içerisindedir da ne üzerine yaratılmışsa onu yapması lazım. Akıldır insanın varlık ilkesi, umdesi. Uslufunu Hı -hı. kuralıdır bu. Yani insana illeti akıllıdır. Onun için insan diyorsun zaten. Onun gereğini yapması lazım. Bunun gereği bilmektir, idrak etmektir, anlamaktır, fehmetmektir. Neyse yani. Bu aklı bugünkü sadece rasyonel akılla özdeşleştirme. Rasyonel akıl aklın bir fonksiyonudur. Ak, Kalple akledersin, gönlünle akledersin. 27 tane türü var bunun. Hmm, evet Dolayısıyla bu konudan bağımsız ama e, e, Düşünmeyen Okumayan e, idrak etme Tabii çabasında şey, olmayan insan ediyor, İbadetini ihmal ediyor Dolayısıyla insani vasıflarını da zediliyor e, insan Onun için olmak. bak Ama tamam da şimdi şeyde e, Maverdi'nin edebet dünya ve dinde Akıl bilge, Bilgi kadardır diyor Akıl bir cevher değildir Sabit değildir Yani akıl çoğalır Neyle? Bilgiyle. Ee, bunu ben söylemiyorum. Bu bizim... E, Maverdi'nin Edeb-i Dünya'da söylediği bir şey. Pek çok alim bunu söylüyor. Yani insan bildikçe aklı artar. Hı -hı. O açıdan e, bilgiden uzak kalmak aklı da... azaltan bir şey. Ya, i̇ş ciddi iş yani. İş Bu, <gülüyor> ciddi. Biraz sonra zaten şeye girince hocam... E, Ulu Bey ile Ulu <gülüyor> arasındaki... Şey bence sizden. bitirelim Ama bitirelim evet, o, Yani e... O ciddiyetin boyutlarını görmek için tabii iyi bir örnek tabii. orası. Ya dediğim gibi bunu adamlar o ibadetli bir parçası olarak. Bir ibadet değil. ibadet zaten her şey ibadet. Onun bir parçası olarak yapıyorlar bunu. Hmm. <gülüyor> e, o açıdan e, şeye bakmak lazım. Şimdi şey dedik ya. E, siz eğer e, zaman mekandan temsil eden nesneler arasındaki matematik ilişkileri... ...ve onları yakaladığınız kadar onları bilebilirsiniz, ilkesini vazettiğiniz zaman... ...matematiğin kesinliğini arttırmanız lazım. Şimdi çok ilginçtir... Ee, ...çağdaş matematik tarihçileri özellikle İslam matematiğini de iyi bilen matematik tahsislerinin... ...vurguladığı çok enteresan bir şey var. Modern öncesi dönemde... ...kalkülatif hesabın en çok geliştiği yer Semerkant'tır. Hmm. Ben ona bir şey daha ekliyorum, bir de Endülüs'teki İbn-i Okulu. Kalkülatif hesap derken kastınız nedir hocam? Yani bir... bildiğimiz tüm aritmetik işlemler yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme, kök alma hı hı. üst alma filan filan yani o dönemin matematiğinin içeriğini dikkate aldığımız zaman mesela ondalık kesirler yok klasik matematikte. İlk defa ondalık kesirleri hesaba katan aritmetiğe katan Giyaset Cemseli Kâşi Samerkan Müdürü ve Semerkant e, medresesinde hoca. Hmm. Ondan sonra cebir denklemlerini yeniden ele alıp analitik cebri e, geliştiren hatta eser maalesef günümüzde gelmedi ama dördüncü dereceden denklemler üzerine, e, hani bir iki ve üç var biliyorsun, e, İslam medeni, dördüncü dereceden denklemler üzerine ciddi çalışma yapıyor. Misali yani uygulamada geometriyi daha dakik hale getiriyor. Çok ilginçtir bak. Ben İslam tarihinde yazılmış misal, uygulamalı geometri kitaplarının hemen hemen... ...hiçbirinde bu ayrıntıyı bulamazsın. Mimari geometri var. Yani cami yaparken... ...kubbenin... ...efendim o takların, o... ...şey küçük şey vardır ya hani sütunlardaki... ...küçük küçük böyle üçgen... ...süslerin bile hacimlerini alanlarını filan hesaplıyor. Mukarnas. Mukarnaslar filan. Hepsini matematiksel analizlerini yapıyor şeyde. Müftahül Hüsab'ın misah kısmında. Hocam işte bak parancıza açayım da işte bunları duyunca tekrar bir daha sizin o meşhur olan sözünüz geliyor. Hakikaten biz tarihinden geri kalmış bir milletiz. Bunlar tabi dediğim gibi tekrar edin bunlar biliniyor. Entelik, akademik olarak ama bunlar kültür, kültürde kültürde yok yine tabi. Şimdi bunlar geliştiriliyor. Daha sonra bunlar İstanbul'da takiyit rası tarafından zirveye taşınacak. E, hmm. <gülüyor> o niçin yapıyor bunu şey kadı, şey Gayrimenkul tashi dedi ki matematikler kesinliği artırabilmen için matematikte dakikliği artırman lazım. Daha dakik hesaplar yapman lazım. Ölçüde birliği artırman gerekiyor. Hmm. Mesela takiyitin İstanbul saatine otomatik saat kullanması nedeni de bu. Dakikliği artırmak için. O geleneği İstanbul'da işte 3. Murat döneminde takiyitli zirveye ulaşacak. <gülüyor> Şimdi bu bu tarafı da çok iyi. Onun için bak mesela ben Semerkant medresesinin müfredat programı üzerine çalıştım biraz. Yani en yaptım. Mesela meşai felsefesi çok haberler değiller değil biliyorlar ama tek bir metin üzerinden gidiyorlar. Fakat kelam çok ağırlıklı. Matematik bilimler inanılmaz. Hı hı. O dönemin hemen hemen tüm önemli matematik metinlerini mütelaa ediyorlar, okuyorlar, tartışıyorlar, geliştiriyorlar ve en çok üretilen alanda matematik bilimler. Diyen alanlar elbette var ama ağırlıklı olarak bu. E, matematiğin geliştiği yerde sanatta gelişir. Meraga'daki, Semerkant'taki matematik çok gelişkin olduğu için Herat'taki sanatta bu kadar gelişiyor. Çünkü matematikte belli bir şeyden sonra sanata, e, açık bir sanat, bir sanata dönüşüyor yani. Evet. Mesela müzik... Abdülkadir merakı ediyorsun. E bu dönemde onun torunları, çocukları sonra İstanbul'a geliyorlar biliyorsun. Fetihten önce hem de. Evet. Fethullah müzik kitabını düşün. Değil mi? Sonra bizim Ladikli e, Mehmet Efendi'nin müzik kitapları hemen. Bak dikkat et. O dönemde müzik, matematik bilimlerin bir alt dalı olduğu için müzik de gelişiyor. Evet. Sonra süsleme sanatları onlar. Çok ince ölçü birimleri gerektiren şeyler. Her hatta Bay Surgun'un kurduğu okulu hatırla. Değil mi? Hat okulu, Ebru okulu, tehzi okulu, bilmem kalkma yapmak okulu, süsleme okulu, bilmem, bir sürü o bütün o bildiğin o camideki ince oymalar falan hmm. filan. inanılmaz şeyler açılıyorlar. atölyeler oluşturuyorlar ki tehsipteki o üslul hala bugün İstanbul'da pek, pek çok Bay Sunguri diyorlarımız zaten, Bay Sunguri hmm. usturum hatta var bizdeki kara kalem işte oradan geliyor Topkapı'da. Hmm. Geçen hafta söylediğiniz şey e, o zaman somut örneğiyle ortaya çıkmış oldu. E, matematik e, bilmeden e, o diğer meselelerini e, parlatamazsın, tabileştiremezsin. Şimdi sık sık şeyi vurguluyoruz. İnsan idrakinin 3 tane aleti var. Dil, mantık, matematik. Klasik gelenekte belli bir dönemde dil kullanılıyor. Sonra mantığa geçiyorsun. Mantığı iyi kullanan kültürler hakim kültürler oluyorlar. Bugün matematik önde ama dil ve mantıkta ona eşlik ediyor. Üçü birlikte. Bir de tabii yeni bir idrak türü var. Bir, bir idrak türü de ama sükyuto, Su susarsın ya. O da bir idrak türüdür. O ayrı bir şey ama o çok daha derinli bir şey, derinli bir şey. Şimdi siz bu idrak aletlerinden herhangi birinde zayıfsanız, gerçekliği her türlü gerçekliği nasıl idrak edeceksin? Hmm. Eyvallah. Şeyde ortaya çıkmış oluyor. Heratta tam bu Timurlar devrinde. Timur Leng'in torunu oğulları. Orada bu sanatlar, matematik niye bu kadar parlaklığının cevabı? Bu şey, Yusuf bu şey değil ama böyle hani 5-6 tane adam toplu Değil fabrikalar kuruluyor. Atölyeler kuruluyor. Devasa masraf yapılıyor. Hı -hı. Hat atölyeleri kuruluyor. Ebru atölyeleri, teyzip atölyeleri, oyma atölyeleri, şu atölyeleri, bu atölyeleri. Ve bunların büyük ustalar toplanıyor. Usta-çırak ilişkisinde öğrenciler yetiştiriyor ve Bay Soygur bunları nezaret ediyor. Yani devlet Diyelim o dönemde hani tam anlamıyla devlet değil tabii çünkü babası var Şahru ama devlet bunlara nezaret ediyor. Bunları finanse ediyor ve bu okulların geliştirdiği ürünler öteye beriye gidiyor. Yayılıyor bu Bay Sungur tarzı dediğimiz bir tarz oluşuyor. Bir okul yani sanat okulu. Tamam. <gülüyor> Şeyi tabii bilmediğim alan ama çok sert konuşmak istemem. Bir ara Türkiye'de bu Ebru üzerine bir sürü şey oldu evet, malum Evet yaptılar. Biliyorsunuz ve orada bir şey üremedi, yeni bir şey üremedi. Ee, görebildiğim kadarıyla neden üreyemiyor? Hani bu kadar insan sayısal olarak çok fazla uğraşan var. Eksik olan ne sorusunun Onu cevabını bilmiyorum. Tabii üredim, üredim. Araştırmak lazım. Araştırma yapmadan veri olmadan konuşamayız ama bilmiyorum tabii. Çalışma yapmadım üzerine. Ama, e, ama şurası... üremediyse eksik olan şey belli. Şunu söyleyeyim. Bak felsefe olmadan teknik olmaz. Onu bulamazlar. Onun için hep söylüyoruz, felsefe teknolojide bile önemlidir. Çünkü siz teknolojiyi belli bir felsefeye görebilirsiniz. Hmm. Yani felsefeyi öyle şey yapmaya gerek yok, öyle mistik filan bir şey değil. Felsefe esas itibariyle sizin yapıp ettiklerinizin dayandığı kavramsal ve yargısal zeminin hesabını verme işidir. Düşünmektir ama, tamam mı? Ee, bir kavram, kavram matematiğidir felsefe, kavram matematiği, e, yargı matematiğidir. <gülüyor> Sizin anlamanızı derinleştirir. Bilimler sizin açıklamanızı çoğaltır. Felsefe sizin o açıklamaları anlamanızı derinleştirir. Dolayısıyla her türlü uygulamanın arkasında... ...o zemin olmalı ki... ...bu farklı ürünler versin... ...yeni bir çoğalmaya neden olsun. Bizim yaptığımız taklit yapılanları üretiyoruz. Bak tekrar ediyorum. Bahsettiğim bu alan konu, için değil. Ha, bu alan için değil. Çünkü bilmiyorum ben. Veri lazım. Yani gerçekten Türkiye'de bu iş oldu mu olmadı mı bu işin uzmanlarına sormak lazım. <gülüyor> Ama ben genel olarak konuşuyorum şu anda. E, bu öyle basit bir şey değil. Yani ben alayım şu sanat eserini çoğaltayım. Onun arkası zemini yoksa, kavramsal çerçevesi sende yoksa sen onu sadece taklit edersin. Hı hı. Hiçbir şey çıkmaz ortaya yani. Dolayısıyla somut örneğiyle şey e, anlaşılmış oldu. Herat'ta e, o başarı nasıl sağlandı? Arka planını çok somut tabii, tabii, bir şekilde tabii, görmüş olduk. Tabii tabii. Orada çünkü matematiğin <gülüyor> mabedini kurdular. Ee, bir tarafı Ve Matematiği gibi. hakikleştirdiler, kesinleştirdiler. Mesela bir tane bilim adamı, e, Ney'de adamın adı, şöyle bir araştırma yaptı. Benim çok ilgimi çekti bu. Niyasettin Cem Fidel Kâşe'nin Hüsabı'ndaki cami mimari matematiğinin Timur döneminde yapılan camilerde, hamlarda, hamamlarda uygulanıp uygulanmadı. Çok iyi. Hepsinin uygulandığını tespit etti. Yani dolayısıyla bunlar sadece teorik olarak yazılıp bırakılmıyor. <gülüyor> Aynı zamanda uygulanıyorlar. El er kitabına dönüştürüyorlar. Nitekim bu kitap bizde de çok etkili olacaktır. E, Osmanlı Endörün Mektebi'nde mimarların okuduğu bir metne dönüşecektir. E, bu, bu şimdi dediğim bir araştırma İngilizce e, 3-4 makale yayınladı bu konuda okumuştum onları zamanında e, dolayısıyla mesele basit bir e, merak meselesi değil o merakın içini dolduracak dönemin alet edevatıyla donanma e, bu bilim olabilir sanat olabilir e, bilim ya da diğer teknikler olabilir ve bunun tabi bir de etkisi var yani siz bir iddiada bulundunuz da hemen herkes ah, e, eyvallah demiyor Bak, mesela çok ilginç Ali Kuşçu'nun teklif ettiği yeni epistemoloji, yeni bilme yöntemi yani. Ee, mesela o torunu Kutbuddin Muhammed tarafından e, selamlanıyor. Mesela onun yazdığı selamlanıyor. Bu Mecaz Ananda okullarıyor. Mesela yazdığı Risale-i İlmi e, dedesinin çizgisini takip ediyor. E, öğrencisi Gulem Sinan hocasının çizgisini takip ediyor. Ama diğer torunu Mirim Çelebi takip etmiyor dedesini. Hmm. Çok güçlü bir matematikçi sunumdur. Yine bu okulun son dönemdeki en büyük temsilcisi, üçüncü temsilcisi Abdülajli Bircendi Ali Kuşçu'yu çok açık bir şekilde eleştiriyor mesela. Semerkant'ı eleştiriyor. Sizin anlattığınız yol ve yordamda, yöntemde gerçekliğin bilgisini elde edemeyiz. Yani matematikle bu iş olmaz. Tekrar şeye, doğa felsefesine geri dönelim. Halbuki Ali Kuşçu doğa felsefesi olmasın demiyor ya da fizik olmasın demiyor. Başka bir fiziğe ihtiyacımız var diyor. Hmm. Şimdi onun şeye e, nedir? <gülüyor> Şerit tecidinin girişine o ilgili bölümü okursan diyor ki. Bir, bizim bir varsayımımız olur. O varsayımla hareket ederek veri toplarız. Bu veriyi aklımızla işleriz, matematikle ifade ederiz. Dolayısıyla epistemolojinin dört şey var. Bilgi yönteminin dört unsur var. Bir varsayımın olacak. O varsayımdan hareket ederek veri toplayacaksın. Bunu aklınla analiz edeceksin. Sonra buradan hareket ederek matemali, matematiksel ifadesini elde edeceksin. Yöntemi bu Ali ama bu, o dönem için çok e, sivri bir yöntem. Erken. Yani evet erken bir yöntem. Ama Semerkand'ın genel yönelimi bu. Şimdi Kadızade'nin Şer'ül Mülakas ve İmme Heyyesi'nin girişini oku. Onu da ben çevirdim. Evet. Orada diyor ki, yani biz diyor, işte gökyüzüne, gerçekliğe, matematik merdiveniyle varabiliriz. Matematiği şey kabul etmiyor, össel bir şey kabul etmiyor bak. Bir merdiven o. Bizi gerçekliğin hakikatine ulaştıracak bir merdiven. Bu merdiveni çok iyi kullanmamız lazım. Böyle serzenişi de vardır hatta. Matematik niye ihmal ediliyor, niye ele alınmıyor falan diye. Sonra bu okulun dediğim gibi okutulan eserlere baktığınız zaman Severkan medesinde işte Allah nasip etti ben Kadızade'nin ders verdiği medeside konferans verme şeyde Severkan'da nasip etti. Şimdi orada okutulan kitaplara bakıyorsunuz ee, okunan eserlere yani ve sonra yazılan eserlere bakıyorsunuz hiç mübahane etmeden yüzde yediş beşinin matematik bilimlere ait olduğunu tespit ediyorsunuz. Bu da Semerkant'ın temel perspektifini bize veriyor ki bu e, Ali Kuşçu'yla şeye gelecek, e, İstanbul'a gelecek. Onu da vurgulamak lazım. Semerkant Semerkant olarak kalsaydı, e, mahalli bir şey olarak kalabilirdi orada. Onu küresel hale getiren Ali Kuşçu'nun buraya gelmesi. İstanbul'a. Tabi tabi. Yani hikayeyi taşıması. Tabi o da önemli. Sırf Ali Kuşçu gelmiyor tabi, biraz haksızlık yapmayalım. Ondan önce Fetullah Şirvani geliyor. Ondan önce Merakanın. Abdülkadir Meray'in torunlarına geliyor, başka matematikçiler geliyor. Ama Ali Kuşçu tabii şaşalı geliyor, 250-300 kişiyle geliyor böyle, hmm. Özel Alaî Valaî ile. Alaî Valaî ile geliyor evet. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> hocam. Şimdi tabii çok başlığımız olduğu için e, geçeyim istiyorum. E, bizim bursalı. Bursalı Kadızade. Kadızade ya evet. zamanın neflatunu. E, siz şer düştünüz. Yok şöyle şer yerlerde. düşmedim. Şimdi e, o, o biraz şöyle tabii de insanlar sevdiklerine büyük lakaplar veriyorlar. Kadızade e, teknik anlamıyla çok büyük bir bilim adamı değil, çok büyük bir hoca. Hmm. Orayı ayırmak lazım. Kadızade'nin eserleri elimizde, konulara vakıf. Yani geometriye vakıf, astronomiye vakıf filan ama e, kendisi tırnak içerisinde o devraldığı içeriği genişletme, onu bir adım öteye taşıma şeyi yok onda öyle bir derdi yok. Onu öğrencileri yapıyor. Ama çok büyük bu hoca. Çok büyük bir hoca derken yetiştiği öğrenciler çok önemli isimler ama bir de öğrencilerle olan ilişkileri. Öğrenciden açtığı ufuk çok önemli. Bunlar kayıt. Kayıtla ee... hepsi kayıtlı. Yani şöyle ben tabii şeyi anlamak çok isterim. Arada da sormuştum. Alişir Neva ile bir, arasında bir öğrenci ilişkisi var. Var var. Şey Alişir yetişmesinde önemli bir etkense Yeter. Abdurrahman Camii de öyle canım. Molla Camii'nin yetişmesi yeter mesela. Ee, Ali Kuşçu da öyle. Evet. Hepsi onun talebesi. Fethullah Şiva'nın onun talebesi. Ee, şimdi şöyle bir özelliği var yalnız. Baba gibi görülüyor. Hmm. Tarihte böyle e, bilim adamı çok azdır. Ben şimdi hep hayret etmişimdir. E, klasik gelenkte biliyorsun eserler itaaf edilir. Sultanlara, hamilere filan. Şimdi e, Ulu Bey'e ithaf edilen her eser de Kadızade'nin de adı var. Sanki iki sultan varmış gibi. Yani biri siyasetin sultanı, biri ilmin sultanı gibi. Ama hemen hemen her eserde. Ee, öğrencilerin yazdıklarını da gördüğünüz zaman inanılmaz bir saygı, inanılmaz bir hürmet var. Çünkü bunların kalacak yerleriyle ilgileniyor, kitaplarıyla ilgileniyor. Mesela Fetullah Şirvan çok sert bir adamdır. Çünkü çok asil bir adam Fetullah Şirvan aile olarak. Onun için pek sevmez böyle burjuva bir tavrı vardır yani. Tabiri caizse. Mesela Kadızade'ye geldiğinde o tavırdan vazgeçer hemen. Mesela Ali Kuşçu'ya karşı serttir. Riyasetici, Cemiş Telki Halbuki dev gibi adamlar bunlar. Ama onları şey görüyor. Köylü bunlar diyor yani. <gülüyor> Fakat Kadızade'ye geldiğinde e, özel bir hürmet gösterir. Ve onun yaptığını hiç kimse yapmaz der. Mesela diyelim ki sen bir kitap arıyorsun. Bulur sana getirir onu. Onu istin ettirir, verir sana destane özellikleri itibariyle. kız Kıskaçlığı yok. Adamda şey, Kadızade'de kafiz yok, kafiz. Çok şey bir adam. geniş bir adam, rahat bir adam ama ilmi konularda çok sert bir adam Kadızade. Bu kişisi Umur Bey'le olan hikaye hikayesi budur işte. O oraya gelmedi hocam kişisel özelliğine ilişkin. Şimdi Kadızade o kadar büyük doğum yapmış isim. o da bizim Bursa'da Molla Fenari'nin Tabii tabii tabii. Orada bir şey var Zaten Kadı zade demeleri, dedesi Kadı Bursa Kadısı hı hı. Musa, Musa Paş, Paşa diyorlar hatta. Ee, şimdi matematiğe meyer olduğunu biliyoruz. Ee, Seyit Şerif Cüceani'nin dersine giriyor Semerkant'a geldiğinde 1412'de tartışıyorlar Seyit Şerif'te. Seyit Şerif dev gibi bir adam tabii yani. Seyit Şerif diyor ki senin tabiatına matematik galibe çalmış. Her şeyi matematiğe bağlıyorsun diyor. Çok tabii tabii yani bu şeyde var, şakayikte var. Senin tabiatına matematik galebe çalmış. Yani tabiatın matematikleşmiş senin yahu diyor. Her şeyi niye matematiğe bağlıyorsun? Matematiğin dışında da şeyler var yani. <gülüyor> Bunu şeyde e, Molla Fenari tabii esas onun ilk hocası Molla Fenari. Molla Fenari onu kime gönderdi hatırla. E, Abdülvacid Kütahi'ye gönderdi. Sonra Safer Saferşah'a gönderdi. Müneccin Feyzullah'ı gönderdi Konya'ya matematik eğitimini. Daha tamam, ileri matematik yani. eğitimi alması için de Semerkant'ı işaret etti. Orta Asya'yı, Türkistan ve İran coğrafyasını işaret etti. ve Kadızade hmm. bunun gereğini yaptı. Şimdi bu, buradan hocam çok özür. O olay örgüsü ortaya çıkıyor. Molla filmlik, Feneri... filmlik aslında bak. Bunu evet. seninle demen lazım. Geçen hafta konuşmuştuk bu bağlamını. Yani Molla Fenari çağrılıyor. Geliyor bir yapı kuruyor. Doğan isim, yeni isimler doğuruyor. Belli şeyleri tabii, tabii. Ta, ta, alması lazım. O ağı kuruyor. Ya ben bunu hep söylerim ama konuşmalarımda. İslam medeniyetinin ya da ilim hayatının, felsef bilim hayatının sönümlenmesinden çok niye bu kadar uzun sürdü ben onu hala anlamış değilim dedim ya hatala. Bunun evli nedenlerinin pek çok nedeni var da bu hoca-öğrenci ilişkisidir. Bizim genelimizdeki bu hoca-öğrenci ilişkisi o kadar güçlü ki baba-oğul ilişkisi Baba ilişkisinden daha ileride abici. Biri bedenin babası, öbürü fikrin babası. O kadar güçlü ki 20. yüzyıldan yani bu gelenek devam ettiği müddetçe devam etmiş. Hiç kopmuyor yani. Ve insanlar bir önceki nesilden aldığı bilgiyi bir sonraki nesil aktarmayı bir ibadet, bir görev kabul ediyorlar. Yani onun için 1900'de bir adam al geriye doğru git git git git git Şimdi ömer ayağıma kadar gelirsin bak matematikte. Ömer Ayam'dan sonra i̇bn Sina üzerinden devam edersin. Ben bir, birkaç şey çıkarttım böyle. Çıkıyor yani kesintisiz. Ee, bu e, o bilginin taşınması, bilginin sürekliliği, bilginin <gülüyor> gelecek nesilinde son sonucu önemli bir bilinç. Bir kültür yani. Yine bugüne ilişkin, bugün bağlamlı bir soru hocam. Ee, bu hoca e, çok uzun yıllardır... Bugün ilim, e, hoca öğrenci ilişkisi değil, kurum öğrenci ilişkisi. Hmm. Ya sen bugün İstanbul Üniversitesi ya da İstanbul kendi üniversitelerinin mergaklamını yapayım canım. İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Faktisinden diploma alırsın. O zaman Semerkant Mestresi'nden diploma almıyorsun. Kadı Zahre'den diploma alıyorsun. Hmm. Ali Kuşu'dan diploma alıyorsun. Tamam mı? Ee, bilimin böyle bir tarafı var o dönemde. Bugün kurumlar esas. Bu, bu iyi kötü meselesi değil yalnız. Evet. Bugünün şartları bu. Kurumsallaşma. Bundan azade olarak ama bir şey de var. Ee, öğrenci hoca arasında bir... Bu, bu modelde bir şey var mıdır? Ya da siz şahitli... Bugün mü? Evet, evet. Bunu öğrenci, hoca ve öğrenci özel ilişkilerde oluyor. Öyle bir kültür yok. O kültür kalmadı. O kültür kalmadı. Haydi, kültür kalmadı. Hmm. Bunu belirli hocalar <gülüyor> kendini sürdürebilirler. Ya da belirli öğrenci... Bugünkü öğrencinin öyle bir tahammülü yok ya. Yani tabii. Çünkü <gülüyor> şeyi hatırlıyorum da hocam... Çok da eski tarih değil aslında bu cumhuriyetin erken dönemi. E, Hoca o kavram yani e, hocasının oğlun evladı iyaline bile ayrı bir hürmet e, gösteriyor. Sadece ondan dolayı tabii, tabii, tabii. Öyle bir kültürden tabi bu tarafa. Ama o dönemde bilen az, bilen insan az. Entelektüel insanları çok fazla değil ve onlarda toplum tarafından siyaset siyasi her tarafından en üstüne tutuluyor. Ya yani altın değerinde hani. Şeyin, e, yanlış hatırlamıyorsan İspanyol donanması İngiltere'yi kuşatmaya geldiğinde değil mi? Böyle e, bir meşhur söz var. Şimdi tam hatırlamıyorum da Shakespeare'i vermem ama İngiliz donanmasını teslim ederim diyor İngiliz e, Dışişleri Bakanı ya da donanma komutanı. E, Shakespeare İngiliz donanması ki İngiltere İngiltere yapan donanmadır. Daha büyüktür. E, İngilizliği inşa ediyor adam. Bunu söyleyince hocam mesela Kadızade ile ilgili ne var? Kadızade'ye gelinceye kadar oho, oh, <gülüyor> daha neler var? Evet bunlar dediğim gibi bazı insanlar yazdıklarıyla, bazı insanlar yetiştikleriyle, bazı insanlar kurduklarıyla çok önemli tarihimizde. <gülüyor> Onların hepsi değil tabii bununla başı demezsin ama belirli isimleri sembol olarak, değer olarak çünkü toplumun, gençlerin bu kahramanlara ihtiyacı var. Kahramanlar sadece siyasetten türetilmez. Sanattan, edebiyattan, ilimden belirli kahramanlar, belirli semboller, simgeler olması lazım ki gençler onları bir lamba gibi e, yönünü tayin edecek ışık gibi görebilsin. O Klasik... psikolojimizi de güçlendirir yani. Ee, eyvallah. <gülüyor> Klasik dönemden böyle bir sahne çizseniz hocam şimdi ara var da e, araya kadar en azından diyeyim 16. yüzyıl olabilir 15. yüzyıl. Ee, ta takip ve tespit edilebilir mi bilmiyorum ama toplumdaki yansımaları itibariyle kahramanlar yani e, bir kahraman profili var mı insanların zihninde desek karşımıza siyasetçi asker ilim adamı ne çıkar hoca bugün için mi o gün için mi? o gün için çok adam var canım yani siyasette zaten Fatih Sultan Mehmet ya Sultan Selim e, kanuni belli bir sembolü dönüşüyor ondan sonra şiirde zaten bir sürü insan var. Süleyman Cilebis'inden, Yunus Emre'sinden, Mevlana'sından. Ee, ya Ali Kuşçu'nun mezarı 1800'lerin başına kadar e, en çok ziyaretlenen kabirlerden biridir İstanbul'da. İstanbul halk Ali Kuşçu'yu bilir yani. 1800'in başına kadar. Bilirdi. Bilirdi tabii. Hmm. En çok ziyaretlenen makamlardan biriydi yani mezarı. Eyüp'te biliyorsun. O zaman modern bir şey. Çünkü Alişir Şirnevai'nin vefatıyla ilgili de bugün bir şey gördüm. Dünya durdu. Çok olağanüstü bir kalabalık e, toplammış zaten vesaire. Tabii tabii. E, modern arzi bir durum o zaman bugünkü e, tablomuz. Yok yok. O dönemde şehirlerde halkın e, bilen insan olan ilişkisi, sanatçıyla olan ilişkisi çok istisnai. <gülüyor> <gülüyor> Muazzam hürmet vesaire gösteriyorlar. Bu durumda Bu hmm. durumda. Ee, öğrencilerine de tabii hocam gireceğiz değil mi? Tabi tabi gideriz. Kadızade'nin bir de şey vardı. Geçen hafta sormuştum onu söylemediniz. Ulu Bey ile Kadızade arasında tabi tabi şey. Semerkant okulda bir görevden alma işi meselesi. Tabi tabii, Kadızade bir gün derse geliyor. Şimdi Kadızade hocalara ders veriyor, öğrencilere ders vermiyor. 400'e yakın. Semerkant'ın müdürü mü kabaca şimdi şöyle anlarsın. bir medrese var, bir rasathanе var. Medresenin baş hocası Kadızade. Hastahane'nin müdürü önce Gelsim'e karşı sonra Kadızade. Sonra çok net değil. E, dolayısıyla Kadızade baş hoca ve aynı zamanda Ulur Bey'in hocası. Ve 400'e yakın müderrise ders veriyor o coğrafyada. De, hocaların hocası yani. Hıh. Tamam. E, bir gün derse geliyor. Ha çok ilginç bir özelliğinden söylere geldiğinde sınıfa bir bakar. O 400 kişi de kim yok hasta hemen tespit edermiş. Tabi tabi. Niye falanca yok efendim hasta. Şifalarımızı iletin dermiş. Iletin. <gülüyor> hafıza müthiş bir hafıza. Şimdi geliyor bir gün yine böyle bir bakıyor. Bir kişi yok. Nerede diyor? Ya ya hasta diyecekler ya işte sakatlandı bir şey demeler lazım. Herkes ne yiyor. ikinci kez soruyor. Yine cevap yok. Üçüncü kez biraz sesi sinirlenerek sorunca diyor ki efendim diyor, geçen gün Ulu Bey ile bir tartışmaya girdi, Ulu Bey de kızdı, kovdu. E Sultan yani sultanla tartışmaya girilir mi gibi. Kovdu sözünü duyunca Kadızade şöyle biraz düşündükten sonra alıyor kitaplarını, ders bitmiştir deyip hiç başlamıyor halbuki derse, evine gidiyor. Yani Kadızade'nin derslerine hocası şey de, Ulu Bey de katılıyor çünkü. Biraz sonra Ulu Bey geliyor. Herkes orada diyor ki nerede hoca yine başını yiyor herkes. On tekrar hoca nerede deyince hasta olduğunu düşünüp atını atlayıp evine gidiyor yanındakilerle kapıyı vuruyor kadızade açıyor sağlıklı unuttuğunu düşünüyor hocam diyor bugün ders var e biliyorum dedi diyor kadızade gelmediniz diyor diyor ki bak evlat diyor ben ilimle niye ilgilendim biliyor musun siyasetin en az bulaşacağı bir alan olduğu için ilgilendim ama gördüm ki benim öğrencim bile siyasi gücünü bu işte kullanıyor benim için bitmiştir diyor bu tabi ulu bey büyük adam hemen anlıyor özür diliyor görevini iade diyor bir daha Kadızade'nin zadenin haberi olmadan bir tasarrufta bulunmuyor midesi de. O sırada ulu bey devlet başkanı. E Tabi canım yönetici yani 50' biliyorsun o e, şehru özellikle Bel, o Semerkant ve ötesini ulu beyin eliyle yönetiyor. Yaklaşık 50 yıla yakın. Evet. yani. Tabi tabii ki abi sultan, beceriksiz bir sultan yalnız onu söyleyeyim yani. Evet. Hep yeniliyor. Girdiği hep hepsini kaybediyor. Şahru gelip düzeltiyor, veriyor tekrar dönüyor. Tabi tabi yani şeyi yok. E, siyasi bir, siyasi demeyelim de askeri bir lider değil Ulu Bey. Büyük alim. Evet. E, ama Kadızade'nin tavrı ilmin haysiyetini, alimin haysiyetini ilişkin. Elbette canım ilmin haysiyetini. Onun için zaten öğrencileri seviyor adama. Etrafı saygı duyuyor ve bu saygı çok ilginçtir. O kadar güçlü devam etmiş ki, Uluğbe'nin süt annesinin defnedildiği türbe, halk arasında Kadızade'nin olarak bilindi. Ta 5-10 yıl öncesine kadar. Büyük bir şeydir. Türbedir o. Tüm resimlere gir internete Kadızade'nin türbesi diye diyebilir. Halk, Semerkant halkı, oradaki halk bunu Kadızade'nin türbesi olarak hep tevarüz ettiler. Ama biz bunu modern tekniklerle yapılan kemik incelemesinde, Ulu Bey'in süt annesi olduğunu, Kadın Mezarı olduğunu. Ya şu anda nerede bilinmiyor Kadızade'nin mezarı. Eyvallah. Evet. Hocam yine bir aramız var. Ee, aradan sonra Semerkant e, Matematik ve Astronomi Okulu. Belki Bursa'ya doğru biraz daha Evet. geliriz. E, aradan sonra buradayız. Soruların peşinde devam ediyoruz. Son bölümdeyiz artık. E, Kadızade Kadızade-i Brûsevi Er-Rumi rumi, er -Rumi çeşitli. Ee... daha çok Kadızade Rumi diye biliniyor. Çünkü gittiği yerde, geldiği yeri nispetle anılır ya. Hmm. Anadolu'dan gelme yani. Ben yine de Bursalı Kadızade terkibini daha ben e, de, sevdim hocam. Ben de. Bursalı Kadızahir. Ee, eyvallah. Şimdi öğrencileri... Ya da Musa, Musa Kadızade Musa Kadızade evet. ya da. Eyvallah. Öğrencilerini e, e, konuşacağız. <Gülüyor> Tabi şeyi tekrar belki söylemek lazım bu bölüm içinde. Bursa'da yetişmiş Molla Fener'in öğrencisi Kadızade, yetiştirdiği büyük, çok büyük öğrenciler ki Alişir Nevai gibi içinde Kaşgarlı Mahmut'la beraber Türkçe'ye belki en büyük katkıları sağlayan Çağatay adam. Türkçesini kuran adam tabii. Kur'an adam. Nevai dili evet, deniyor. deniyor Hatta öyle isimler yetiştirmiş bir isim Kadızade. Onun talebelerinin <gülüyor> öğrencilerini konuşuyorduk. Fetullah Şirvani'ye çok bir parantez açmadık hocam. Talebelerinden biri. Evet. Şimdi şöyle, e, i̇bn Haldun nasıl Osmanlı'yı gelecek olarak görüyorsa Kadızade de öyle görüyor. Bu, bu önemli. O zaman orada görünen bir şey mi bir var, şey var? Bir şey var? Herhalde mi? bilmiyorum bakmak lazım. Çünkü Kadızade bunu nereden biliyoruz? Fethullah Şirvan'da biliyoruz. Fethullah Şirvani kendi ben anlatısında hani girişte tanı tanıttık ya biraz. Diyor ki, Üstad diyor bize hep Osmanlı'yı işaret ederdi. Gelecek oradadır. Oraya girin derdi diyor. Ve pek çok öğrenci bunu dinliyor. yani Biraz önce i̇bn Haldun'un Osmanlı için söylediği ile Kadızade'nin söylediği arasında benzerlikler var. Bu cümlenin kurulduğu tarih aşağı yukarı Fethet Devri falan değil mi hocam? İbn-i Ardun'un Devri, Kadızade'ninkini net olarak bilmiyoruz. Fethihten önce ama. Fethihten önce tabii canım. Kadızade zaten Fethiye kaldı mı kalmadı mı bilmiyoruz onu. Hmm. Fethullah Şirvan'ı Fethihten önce geliyor zaten. Yani ortada makul böyle tab gelen bir şey yok ortada tabii, fotoğraf tabii, tabii. olarak. Ama bir, bir şey görüyorlar, ne, ne görüyorlar onu bilmiyoruz tabii. Bakmak lazım. O dönemde nasıl gözüküyor acaba Osmanlı? Gücü. Bunu görmek lazım. Ama Kadızade'nin öğrencilerinde bunu biliyoruz. Şimdi hemen Fethihten önce Merahi'nin iki torunu geliyor. Ve bunlar iki, Türkçe eser, müzik kitabı yazıp Fatih'e sunuyorlar. Fetullah Şirvani Bursa'ya geliyor önce. Fethihten sonra İstanbul'a gelecek. Ondan sonra e, bunların hepsinin dökümü var aslında. Tek tek saymanın bir anlamı yok. E, ama önemli isimleri bir şey yapalım. Tabii şey Giasdin Kerş erken yaşta vefat ediyor. Şimdi bak bu da çok önemli Giasdin Kerş. E, çok kaba bir adam Giasdin. Köylü adam. Hmm. Böyle oturmasını kalkmasını bazen bilmeyebilen bir tip. Ulubey de buna çok itibar ettiği için etrafı biraz serzenişte bulunuyor bir ya bu Ulubey diyor ki ya ben de biliyorum ama Adam büyük bir adam yani sizin görmediğinizi ben görüyorum diyor. Bu adam büyük bir adam. Hmm. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bir ilim adamının, bir alimin e, ilmine hürmeten diğer nakısalarını örtmek ve görmemek. Çok Ulu Bey'in böyle bir özelliği de var işte. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi bunlar Fethullah Şirvari da ilginç bir insan tabii. İstanbul'a da geliyor. Azerbaycan coğrafyasından, Şirvan coğrafyasından. Şirvan bir coğrafyanın bölgenin adı Azerbaycan'da. Önce şeye geliyor. O da çok trajik bir olay yalnız onu söyleyeyim. Şimdi, trajik olan tarafını söyleyeceğim. Bursa'ya geliyor. Bursa'da ee, Mahmut Paşa'ya eser sunuyor. Hayatın en büyük hatasını yapıyor ona. Niye? Çünkü Fatih biraz kıskanç bir insan bu konuda, ilim konusunda. Eserlerinin başkalarına sunulmasından etmez Oğlu dahi olsa. Evet, orada bir kek oluşuyor aralarında. Pek de barışamıyorlar daha sonra. Ee, zaten Ali Kuşçu geldikten sonra da şey yok. Ee, nedir onun şansı yok. Çünkü Ali Kuşçu ile de araları çok iyi değil ve Dolaşır yani ulema arasında biliyorsun bu tür akramlar arasında işin doğası bu yani. Bir gerginlik. Şey. oluyor. Ta orada var. Semerkant'tayken var. Hmm, buraya buna taşınıyor. Niye? Tabii, tabii. niye buna değer veriyorlar diyor Fethullah Şirvani kendi anlatılarında. Kim bu adam diyor. Dediğim gibi kendini biraz şey görüyor. Fethullah Şirvani'nin özelliği de şu tabii. Bir kere büyük bir müzisyen teorisi. Mecelletul Musika kitabı Fatih'e sunuyor. Yayınlandı bu. Fakat aynı zamanda Kadızade'nin ve Semerkant e, medresesindeki matematik optik ve astronomi tartışmalarını içeren çok önemli eseri var. Bu e, Nasreddin Tusi'nin Elfet Elfet e, teskirefi Elmeh'i adlı eserine yazdığı bir şey. Kolum bir şerdir, yani. 320 350 yaprak yani 700 sayfa Hı. yayınlasan 3-4 cilt yapar. Mesela orada e, çok geliş, e, çok ayrıntılı bir optik teorisi, ışık yansıma kılma teorisi var. E, İbni, e, bu, bu bize şunu gösteriyor. İbni Heysem, Kemalettin Farisi i Opti'nin nasıl kamusallaştığını ve e, temel matematik bilimlerin bir parçası haline geldiğini gösteriyor bize. Yaklaşık 70-80 sayfalık bir şeydir. Sonra e, e, kendi icazetnamesini burada veriyor. Dersler, şeyde, medresede okunan eserler nasıl okunuyor, nasıl tartışmalar yapılıyor. Hep burada bunları görüyoruz. Aynı zamanda teknik bir astronomi kitabı tabii. Yani oldukça gelişmiş. Devlet ve bunu Kastamonu'da. Kastamonu'ya yerleşip orada. Yazıyor. E, e, hem yazıyor hem öğrenci yetiştiriyor. Onun da Anadolu ölçeğinde İstanbul'da dediğim gibi barışamıyor pek. Hı. Ama Kastamonu'da e, belki mezarı dönüyor mu daha sonra? Şimdi ona ayrıntılar hatırlamıyorum ama e, orada e, matema matematik bilimlerin Anadolu'daki e, kısmını oluşturuyor ve epik güzel öğrenciler yetiştiriyor. Bir magazin sorusu hocam. Ee, ulema e, paşalara e, zar atma şeyi söz konusu oluyor <gülüyor> Ne demek mu? zar atma? Şöyle, e, işte dört tane ileri gelen erkan var. E, Çandarlı Halil e, Paşa'ya diyelim itaf ediyorsunuz, bir metin yazıyorsunuz ama... ...üç gün sonra adam idam ediliyor. Boşa düşüyorsunuz. Yok. Öyle, öyle bir, bir şey, şey yok. yok Bu Fatih'in özel bir durumu. Fatih, o, Fatih ilim adamı olduğu için... İlim konusunda kıskanç tabii. Hmm. Fatih şuna inanan bir adam. Sultanlığın bir bekası yok. İlmin bekası var. O eserler yaşadığı müddetçe isminin orada geçmesi onun bekasını sağlayacak. Hmm. Bunu biliyor. Biliyor tabii. Hayır biliyor diye söylüyor zaten bunu yani. Onun için e, eser, ilmi eserlere, ilim adamlarının kendiliğiyle olan şeyine, e, ilişkisine çok önem veriyor. E, e, Fatih'in böyle bir tarafı var. Eyvallah. Ama... Siz bir paşaya kitap sundunuz ya da bir haminiz var o haminiz öldükten sonra ortada kalıyorsun yok öyle bir şey. Siz ilim adamıysanız muhakkak yer buluyorsunuz. İhtiyaç var ya saygı var. Hmm. Öyle bir şey. Çok, çok, çok büyük, o. büyük isimler için belki ama hani Şöyle orta bir şey, ölçekli. Orta ölçekli isimlerde de çok sıkıntı Şöyle bir şey oluyor tabi bazen bir paşa senin taleben oluyor ama diğer şeye karşı o paşa sıkıntı davranabilir yani diğer insanlar o otur örnekler var Eyvallah. kendi hocasını koruyor yani hmm. o da şey. pek çok örneği var bunun hmm. bu şey soracaktım hocam sizin hani bağlamma ilişkin metinlerinizde de burgunuzu sık gördüm Kadızade'nin Şirvaniye'ye verdiği icazetname, name evet. o icazetname meselesini Acaba ilk örneğimi burada İstanbul bağlamlı, Osmanlı bağlamlı, o bu bunun bir özel anlamı Yok. var mı? Yok, şimdi icazetnameler türü türdür biliyorsun. Kitap icazetnamesi var, büyük genel icazetnameler var, rivayet... Bir sürü icazetname türü vardır. O konuda İslam Asyarası icazet maddesi iyi bir maddedir, okunabilir. Şimdi matematik bilimlerde icazetname nadirdir. Dini ilimlerde çoktur da matematik bilimlerde icazetname nadirdir. Neden? <gülüyor> o gelerek kültür oluşmadığı için. Ha ondan dolayı. Tabii, tabii. Yani çok diğerine nazaran daha verilmesi daha makul gibi tabii, duruyor. Hayır yok değil. Var. Yaygın Mesela değil. tıp icazetnameleri var. Ben, ben kaç tane tespit ettim canım. Hmm. Matematik icazetnameleri de var. Fakat çok yaygın değil. Yani Matematik bilimleri e, o toplumu belirlemedi. dini ilimler toplumu belirliyor. Kökeni önemli. Nereden öğrendin bunu sen? Hmm. Hangi zincirden öğrendin? Çünkü kadılık yapacaksın, fıkıh. Yani toplumun meşruiyeti açısından önemli. Matematik bilimlerin öyle bir meşruiyet alanı henüz yok. E, Neticede bir hikmetin bir dalı şeklinde gidiyor. Fakat 13. E, yüzyıldan sonra matematik bilimler, özellikle Meraka'dan sonra nispi bir bağımsızlık kazanmaya başladıktan sonra matematik icazetler de artıyor. Hmm. Mesela yakın zamanda tespit ettiğimiz Cemalettin Türkistani'nin e, astronomi icazet namisi. Yani bir öğrenciye astronomi okutuyor, bir kitap okutuyor ve onunla iyi icazetname veriyor. Kitap icazetnamesi ama değil mi? Kitap icazetnamesi. Mesela bunu yakın zamanda bulduk. Bir yazmanın e, bir mecmuada. E, i̇şte kadı sadece şeyin ki Fethullah Şirvan icazetnamesi hem bir genel icazetname hem de bize çok nadirdir. Medreside nasıl işler yürüyor o konuda bize tasvir veren metinler çok yok yani içerden bir fotoğrafımız yok. Hmm. Onu verdiği için çok önemli önemimiz Ders Nasıl işleniyor? Nasıl tartışma yapılıyor? Ulu Bey nasıl müdahale oluyor? Mesela Ulu Bey'e Seyful Münazirin diyorlar. Tartışmacıların kılıcı. Onu oradan öğreniyoruz. Çok sert tartışıyormuş Ulu Bey. Hmm. Yani ve çok da yanıltıyormuş öğrencileri. Öyle bir soru soruyor ki ters köşe yaptırıyor filan. Onun için de Seyful Münazirin, tartışmacıların kılıcı adını veriyorlar. Onu o konuların hepsini Fethullah Şirvan Cizaret Namesinden öğreniyoruz. İçeriden bir resim verdiği için çok önemli. Nadir bir vesika yani. Hmm. Zaten yayınladık onu. İngilizcesi, Türkçesi, Arapçası hepsi yayınlandı. Onu öğreniyoruz. O açıdan önemli. Eserinin diğer bölümlerinde de benzer bazı sahneler hakkında bilgi veriyor. Bu şerhler her zaman konuyu şerh Bazen o şerhin, o şerhi yazan kişinin Hayat hikayesi, eğitim hayatı, hocayla olan ilişkisi pek çok konuda da bilgi verir. Satırlarında bir tabii, sürü tabii, başka. Abi tabii tabii ilginç bilgiler ortaya çıkar. Hmm. Orada kil ve nefretleri de öğreniyorsun. İnsanın olur. değişmediğine dair de bir şey oluyor. Yani evet. insan insan. Doğal bunlar. Önemli olan bunların olmaması değil, bunları yönetmek. Bunlar hmm. olacak. Bunları yönetmek önemli. Kıskançlık da olacak, hırs da olacak, şu da olacak. Hele akranlar arasında bu çok olur. Ama bunu yönetmeyi becermen lazım, kontrol etmeyi becermen lazım. Mesele odur yani. Yönetici sanatta iyi bir enerjiye bile dönüşebilir o. Çalışkanlığın bir şey Tabii Tabi tabi. İmam Gazali ilimde kıskançlığın, hırsın belli bir yere kadar makul olduğunu söylüyor. Çünkü sizin e bir tür motivasyonunuzu sağlar o, size bir tür enerji verir. Eyvallah. Ona bir diğer isim, yani pek çok isim vardır tabi ama hani benim bilebildiğim, siz eksikliğe söylersiniz. Molla Cami. Abdurrahman Cami. Abdurrahman tabii Cami. O da Ulu Bey'in şeyman Kadızade'nin talebesi. Tabi o çok, daha çok tasavvuf alanında öne çıkan bir isim biliyorsun. Şair, Farsça Fatih tabi yine İstanbul'a davet etmek istemiş. E, tabi geliyor, ikinci benziği döneminde geliyor fakat o sırada Anadolu'da bir veba salgını olduğu için geri dönüyor. Zaten Fatih ona ulak gönderiyor biliyorsun bu muhakeme projesini anlatacağız. ileride o projenin gönderdiği kişi Abdurrahman Cami hmm. tabi o kitap günümüze geldi Abdurrahim Fakir'e ee, fakat tabi Abdurrahman Cami yine akran meselesi Ali Kuşçu ile ciddi problemli olan bir adam şimdi Ali Kuşçu e, Ulu bey öldürdükten sonra tabi dağılıyor şey çevre her ata geliyor e, Ebü Sa'id Bahadır'ın yanına. Orada şer'u tecdid şer'u yazıncaya kadar Ali Kuşçu'ya kimse dokunmuyor. Ali Kuşçu büyük bir matematikçi, astronom, nadir alanda uzman, rasit, pratik astronom yapmış. Ama eee şer'u tecdid yazdığı zaman bir felsefi pozisyon belirliyor kendisi. Nedir şer'u tecdid? Şa tecdidü kelam, Tusî'nin bir eee nasıl İbn Sinacı kelam diye biliciğimiz bir metni. Hı hı. Buna işte Şemseddin İsfahanî şer yazıyor. Ekmeledin bağbert Şer yazıyor. Ondan sonra i̇sferahin Şer yazıyor. Pek çok şerleri var. hilli Şer yazıyor. Ama buna ikinci büyük şerli Kadıza, e, Ali Kuşçu yazıyor. Ali Kuşçu yazdıktan sonra İsfahan'ın şerine kadim Eskişer, Ali Kuşçu'nun Cedid deniyor. Şimdi kaynaklardan öğrendiğimize göre bu eseri yayınladığına kadar Ali Kuşçu her hatta büyük itibar görüyor. Fakat bu eser çıktıktan sonra inanılmaz bir kıskançlık ortaya çıkıyor. Dönemin mesela en büyük Kemal ettiğin her evimine şimdi şeyin hatırlamadım. Kemalettin ama. Ali Kuşçu'yla büyük dost ama o eseri yenildikten sonra büyük düşman. Abdurrahman cami de böyle. Eserin büyüklüğü dolayısıyla. Eserin büyüklüğü ve eserdeki felsefi pozisyon, tutum. Hmm. Ali Kuşçu orada kendi pozisyonunu hemen hemen her konuda açıkça ortaya koyuyor. Ve oradan anlaşılıyor ki Ali Kuşçu'nun kendine ait görüşleri var. Ali Kuşçu i̇bn Sinacı değil. Ali Kuşçu Ekberi değil, Ali Kuşçu klasik anlamda bir kelamcı değil. Ali Kuşçu kendi çağında mevcut olan hiçbir felsefi pozisyona ait değil. Adam yeni bir felsefi pozisyon üretmeye çalışıyor. E bu tabii rahatsız ediyor. Tabii rahatsız ediyor ve Molla Cami mesela Ali Kuşçu'nun oralardan gitmesi için... Ali Kuşçu zaten gitmek istiyor ama büyük bir adam Hüseyin Bakar'ı göndermek istemiyor. Hüseyin Baykara'ya rica ediyor. Yani gönderelim gitsin falan. Biraz teşvik ediyor yani. Ali Kuşçu'nun oradan ayrılmasının aracılarından biridir Abdurrahman Cami. Tabii dediğim gibi bunlar gayet insani şeyler bir, bir açıdan da. Ali Kuşçu da onun yardımıyla biraz da e, şeye doğru, İstanbul'a doğru yola çıkıyor. Bu tarafı da var mesele. Yani evet. her zaman es, nedir, kaşık gitmiyor bu işler. Onun belki de net e, örneklerinden biri hocam Çek. Şey, e... Udu Bey'in e, oğlu. Yok, o, o trajik bir hali. Canım. E, ama şey, e, sizden yine öğrendim bir şey, astronomik bir e, astrolojik astrolojik bir mesele ile ilgili. Tabi Gerilim başlıyor. ya yani işte o dönemin e, şartları bu biliyorsun 1700 lira hatta 1800 lira kadar devam eden bir şey. Bu net mi peki hocam yani siyasi bir mesele değil? Siyasi kullanım var. Yani Sonuçta i̇şte yani. da. Astroloji askeri bir bilimdir, politik bir bilimdir. Hmm. Bunu bir kere anlayalım. Ee, o dönemdeki evren e, ile alakalıdır. Gökyüzünün yeryüzünde olup bitene bakışı ne? Bu, Olumluyor mu? Olumluyor mu? Ee, tabii canım yani bugünkü gazete astroloji değil bu. Matematiksel astroloji bu. Dolayısıyla büyük sultanlar, Fatih sultanlar yani cihan imparatorluğu kurmak isteyen sultanlar rasatane kurar. Ve astrolojiyle ilgilenir. Bunu Fatih'in de kurmak istediğini biliyoruz. Ondan sonra Cengiz Han'ın kurmak istediğini biliyoruz. Anlattık Hulagul'un nasıl yani. kurduğunu, Mengü'yle şeyini falan anlattık. Şimdi <gülüyor> bir astrolojik, kaldı ki Ulu Bey'in de böyle bir niyeti. Ulu Bey biliyorsun gençliğinde Meraganın rastlatanesinin kanıtlarını gözüyor. Oradan da bir fikir alıyor. Kendi kuracak. yani bir rastlatane kurma fikri alıyor. Fakat bu astrolojik öngörüler bazen siyasi kullanımlar açısından tehlike arz edebiliyorlar. çünkü i̇şte Güya astrolojik bir horoskopla <gülüyor> oğlunun onu öldüreceği e, ne söylüyor. Astrolojik şey yapan, öngörüde bulunan Ulu Bey de oğlunu sıkı bir kontrolü alıyor. Çıldırtıyor adamı yani. Hmm. Ve hakikaten de öldürüyor. O da babam beni öldürecek diye korkuyor Öldür muhtemelen. öldürmüyor tabii ama sıkı bir kontrol altında o da en sonunda bu orta bu konu bilindiği için e Ulu Bey'den rahatsız olan oğlu oğul Abdülatif'i organize ediyorlar. Tabii biraz fitne girmeye görsün. E ama yani kullanacak bir şey. O siyaset bu zahire da. Evet bugün bugün de öyle de hmm. Ortası da bu işte biraz böyle gidiyor zaten ve Ulu Bey'i e, öldürüyor bizzat kendi oğlu öldürüyor. Hmm. Onun bir ilmi e, şey sonucu tabii. bir tarafıyla duracağım. Şey çok ilginç geldi bana. İbnül Cezer'i de siz sık sık zaman zaman şeyi söylüyorsunuz. Klasik dönemde iki ordu karşı karşıya gelir. Alimler yanındadır. Alıp evet, götürürler. götürürler. i̇bn Cezeri de Cezeri'de Nibolu'ya katılmış mesela. Tabii. E, ve Timur e, yanında götürmüş. İstanbul'un fethine de. E, ne? İstanbul'un İstanbul fethi... fethi? değil İstanbul'un kuşatmasına. Yıldırım Beyazıt ha, tabii, döneminde tabii. katılmış. Şimdi Cezeri önemli bir adam tabii. Ulu Bey'le ilgili de çok özür hocam. Onu söyleyecektim. E, o da... E, Dedesiyle beraber Çin e, Seferi. harekatına, seferine katılmış. Tabii. E, bu bu öyle, açıdan bakınca... Öyle, çünkü... öyle yetişiyorlar ama. Hmm, çok yani oh. o, tabii, tabii. Dikkat et. E, pek çok savaşta Fatih'in de öyledir değil mi? Bir oğlu sağ cenahı, öbür oğlu sol O Öyle yetişiyor bu insanlar. Pratik olarak yetişiyorlar. Şimdi bu İbnül i Cezeri biliyorsun Bursa'da Osmanlı kıraat ilmini kuran adam. İyi bir ...kıraat halimi, hali. tabii. Ve Ankara Savaşı'ndan sonra olur Bey onu Severkant'a götürüyor. Şeyi de, Şey Bedrettin de götürülüyor. Bir sürü insan götürüyor. Ee, geçen hafta söyledik. Sadece Monda Fenari'ye tercih hakkı veriyorlar. Büyüklüğü. Tabii büyüklüğünden dolayı, değerlerini hepsini götürüyorlar. Ha ne oluyor? şey? E, Timur önce pek çoğu... ...tekrar memleketine geri dönüyor tabii. E, o dönem iş koşulları böyle. Evet. Ç Çaşırtıcı geliyor bana hocam. Şey. Niye? Bir alimin mesela yazmamıştır muhtemelen tabi de bilmiyorum. İbn-i mesela Nibolu günlükleri... Ha, sen o tarafıyla bakıyorsun. Ya Bir alim nasıl o hikayeyi i̇lginç görüyor? O... Evet, i̇lginç bir soru da bilmiyorum. Hmm. Yazmadı tabi yani öyle bir eser olsa biliriz. Ama var öyle eser yazanlar. Bulundukları savaşlarla ilgili en sahneleri anlatan e, insanlar var. Tabii şeyde, e, Ali Kuşta şey e, nedir Uzun Hasan'la yapılan savaşta. Evet. E, orada savaş diyor Doğru. El Fetih'i orada yazıyor zaten. Ya bugünkü e, alimler gibi değiller yani. E, evet aynı şekilde tabii dönemin siyasileri de şimdi Baysum Gru'da e, ilan etmiştik sizin notlarınızdan e, işte ona bugün bakınca. Türkçe, Farsça, Arapça şiir yazıyor. Tabii tabi. Sadece şir. bir özelliği. Ama o dönemde 3 üç dille şiir yazmak özellikle Turan, İran, Osmanlı Anadolu hattında çok yaygın. Özellikli bir durum değil yani değil, bu. Değil. Üç dille şiir yazan çok adam var. Hı. Hmm. İki dille yazan var, bir dille yazan var. Muhakkak bir dille hepsi şair zaten. Ya bu şiir üst bir ifade biçimine dönüşmüş. Herkesin yani her Osmanlı aliminin bir beyit olsa bile yazmıştır yani. Şiir yazmayan çok çok çok nadirdir. Hmm. Şiir gerçeklikle temas kurmanın bir yolu olarak görüldüğü için kültürün üst bir formu o. Müzik gibi yani. O açıdan bu çok yaygın bir şey ve inanılmaz şiir okumaları var. Yani bir araya geldiklerinde mecliste de şiir meclisleri çok. Form değiştirip bugün o bölgede e, hala var. Bizde çok bir şey kalmadı İran'da mı? İran'da var. Azerbaycan tabii, yukarıda İran'da da. ben gördüm yani orada üç 4 kişi bir araya gelince bir bir şeyin hmm. hafız okurlar şunu okurlar yorumlarlar tabii tabii bizde o kalmadı ama bizde de vardı bu yani hmm. yakın zamanlarda kadar. Tabii. Hocam birkaç dakikamız kaldı. Geçen haftaki e, girip çıktığımız bir mesele yine e, hani burada bağlayalım daha açacağımız her konu derinleşecek ve zamanımız yetmeyecek diye e, Alişir Nevai'den bahsedince bu Türkçe yazmak meselesi e, Alişir Nevai bağlamında hı hı. E, Farsça e, yazmak, Arapça yazmak orada bir e, Alişir Nevai'nin tutumu, e, Türkçenin e, Batı Türkçesinin ya da bir e, tam bu tarih haralarda geçen hafta Çağataycanın bir ilim dili, entelektüel bir dil olarak kurulmaya başladığını Fatih sonrası da iyice bunun oturduğunu matematik bizde tıp... mi? Evet bizde biraz farklı mesele. <gülüyor> Bizde farklı, orada farklı. Farklılığı derken bizdeki? Bizdeki devletin siyasetiyle alakalı. Orada Ali Şerinevay'ın siyasetiyle alakalı. Mesela Ali Bu Hüseyin Baykan'ın veziri zaten. Hı. Yeni bir devlet kuruyorlar orada. Şeybanilerin devamı olarak. Timur mirasını da tabii işçerileşti. Iş Yeni bir yapı oluşturuyorlar. Hı. Fatih döneminden sonra. Ama şöyle Osmanlı'yla ilgili hocam. Türkleri ve Türkçeyi çok önemsemediğine dair bir Boş yaygın olalım. kanaat vardı. Başkalarının yanlışlarını tartışmayalım. Öyle bir şey yok. Osmanlı olmasa Türkçe diye bir şey olmaz zaten. Hmm. Osmanlı olmasa Türkçe diye bir şey olmaz. Göstersenler bakalım. Hmm. Mümkün değil o. Sadece Fatih döneminden sonra da değil, Fatih'e kadar da. Yunus Emre'den başlayan süreç, Fatih'te de bir devlet siyasetine dönüşecek. <gülüyor> Ve bu siyaset, ona, bundan konuşuruz 16. yüzyılda tüm birikimin Türkçeleştirmesine neden olacak. Peki o tarafa dönersek, Ali Nevai'nin tutumu itibariyle söylüyorum. Şimdi şöyle bir kayıp söz konusu bu e, A ya da B fark etmez. E, üretim bütünüyle Türkçe yapılsa oradan e, itibaren, o tarihlerden itibaren ve o coğrafyada. E, Türkçenin zenginleş, daha da zenginleşmesine imkan sağlayacak bir şey var. Durum. <gülüyor> Alişir Şirnevay'ın e, uyarıları, eleştirileri o metin e, doğru mu bilmiyorum ama. E, ya bu, Lugat. Göktürk yazıtlarında da uyarılar var. Ha evet ben tabii. yani biz uyarı mı dinliyoruz? <gülüyor> o tarihsel maceramızla alakalı Türk aklın eleştirisi diye bir şey yapmadım bir program. Evet. Göktürk yazıtlarındaki hangi uyarıyı dikkate aldı bu millet? Hmm. Hiç almadık. <gülüyor> Onun için o tamam uyarı, bu da bir şey... uyarı olabilir ama bizim tarihsel tecrübemiz o uyarıları takip etmeyi doğurmamış yani. Tamam bu da bizim toplam bir özelliği o zaman. Tabi tabi tabi. <gülüyor> Ama şeyde... durum da durumda biraz farklı. Devlet politikası olduğu için... Devlet de sürekli olduğu için... Türkçe kendini devam ettiriyor. Hmm. Ve ortam buna müsait olduğu zaman da... E, öne çıkıyor zaten. <gülüyor> bu, bu he, Ve her bilimde de bu farklıdır. Ya. Onu da söyleyeyim. Mesela tıpta... Pratik bilimlerde Türkçenin... Türkçeleşme oranı... Nazari bilimlerden çok daha fazladır. Ve öncedir. Mesela tıp... E, telifatı Hekim Berke'den başlayıp Aşık şey hacıpaşadan devam edip artar. Coğrafya kitapları neredeyse %70-80'i Türkçedir. Ama diyelim ki teorik bilimler e, daha yavaş, daha geç dönemde başlar. E, o dönemin bilim ve kültür anlayışıyla alakalı misliler. Bu dilin imkanları değil siz yok. yok yönelim, sırf dilin alakalı değil. Yani siz Yunanca hakim olduğunuz zaman Yunanca yazmak o hikmetin dili olduğu için, logosun dili olduğu için Yunanca yazmak aynı zamanda sizin hem hikmete dahil olmanızı hem de o hikmeti taşıyan insanlarla muhatap olmanızı sağlıyor. Hangi milletten hangi ırktan olursa herkes Yunanca yazıyor. Arapçada böyle bir karakter kazanmış. Arapça Arapların dili değil artık hikmetin dili olmuş. Dolayısıyla herkes Yahudisi de, Hristiyan da, Müslümanı da efendim Türkü de, Arabı da herkes o dille kendini ifade ediyor. ...üst nazari olarak... ...yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Batı'da da latinceydi bu. Bugün de İngilizce yapıyoruz bunu. Yarın değişir başka bir şey olur. Bırak bugün bilim dilinin İngilizce olması... ...günlük dili İngilizce'ye çevirmeye başladık canım. Daha döne kadar Elyozan şarkı yazması... ...İngilizce şarkıyla katılmayı... ...bir marifet ad ediyordu. Eleştirilerini de tahkir etmiyorlar mıydı bu ülkeden? Evet. Ee, bak nazari bir durumdan... ...mahsetmiyoruz. Hani, fizik, kimya değil bu. Günlük bir meseleyi biz artık İngilizce yapmayı bir marifet ad ediyoruz. İnsanlar İngilizce kelime konu, konu, e, kullanmaktan haz alıyorlar. Onu bir ayrıcalık olarak görüyorlar. Bugün milliyetçilik diye bir ideoloji var. O dönemde öyle bir şey yok. Ona rağmen. Ona rağmen insanlar belli bir yere kadar getiriyorlar bunu. Bugün güya biz ulus devletiz. Şuyuz buyuz. İmparatorluktan bahsediyorum ben sana. Ulus devletsin. Şu hassasiyete bir bak bakalım. Bu hassasiyet, o dönemde yaşasaydık... ...hepten tarımar olmuştu. Mesele. Bugünlere kalmazdı. Kalmazdı yani. tabii. Yani bir de nüfusu dikkate alacaksın. Şimdi çok ezbere konuşuyor arkadaşlar. Osmanlı'yı yöneten nüfus içerisinde... ...Türk nüfus ne kadar? Dönem dönem değişmiştir ama... Yani. ...hiçbir zaman çoğunluk... E değil tabii olmamıştır. ya. Sen o şartlarda Türkçe'yi bir devlet dili haline getirip tutuyorsun... Ve bunu yavaş yavaş da topluma yavaş yavaş yaygınlaştırıyorsun. Kolay bir iş mi? Anadolu'nun ne kadarı Türk? Alkanların e, ne kadarı Türk? Bir bunları bir, bir popülasyonu bir incele bakalım kolay bir iş mi? İyi Fakat şey asıl e, özet yeri Orhun anıtları hani orada Taktır. uyarılar var ve o, bir ne uyarılar var. İleride benim bir niyetim var bu Ton Yükkuk. Bu merkeze alıp Tony Cook çok bizim merkezde ilk filozofumuz Türk tanik filozofu Ton Oradaki yazıtları böyle merkeze bir Türk düşüncesi analizi yapmak istiyorum açıkçası. Hmm. Becerebilir miyim, vaktim ömrüm elverir mi ama böyle bir niyetim var ya. Hocam burada söylediğiniz kayıtlara geçmiş oldu. Artık yo, ben kamuoyu e, bunu bekleyecek e, sizden. Yo, estağfurullah. Geçsin canım. İyi ben oldu. düşünüyorum onu ya. Metinler üzerinden bir böyle bir okuma yapmak. Eyvallah. Hocam vaktimiz bitti bu haftada. da <gülüyor> e, epey bir sorunun peşinde koşturduk ve e, sona geldik. Hayırlı olsun efendim. iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta yine aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.